La Pointe at chilluri al whynul lui 동are. La questione at inventate atdMLII. La A'udhu billahi rajim Rabbi a'udhu bika min amazati ash-shayatin rajim قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي Allah, bütün şehitlerimize rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âl eylesin, ruhleri üçün bir şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah, Muhammedun rasulullah, Fi kulli lemhatin ve nefesin, adede ma avsi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celalke ya Rabbi. Hediyemizi vasul eyle. Amin. Kabirlerini bu şehadetlerin nuru ile pür-nur ilk damla kanlarıyla günahlarını affeyle, mağfiret eyle, mahveyle, hasenata tebdil eyle. Allah'ım bir an evvel Elbap'taki operasyonunda muvaffakiyetler ihsan eyle. Daesh-i, işid kahru, mahvu, perişan Amin. eyle. Türk askerini her sahade mansur muzaffer eyle. Allah'ım bu PKK, PYD belasında oralarda kümelenmişler. Bunları da def u izâle eyle, tarumar eyle, vatanımızı bölünmekten, iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile bir Yahudi, güdümlü Kürdistan devletinin sınırlarımızza yakın bir yerde ve haricinde kurulmasından muhafaza eyle, Yahudi'nin bütün oyunlarını iptal ile Allah'ım önümüzde de ne oyunlar, ne planlar, milleti kandırmak için, ne Tiyatrolar sergilemek için ne planlar kurdularsa biz bilmiyoruz. Cahiliz. Önümüze bir şeyler getiriliyor. Efendim şu şöyle deniyor, bu böyle deniyor. Denilen gibi olmuyor. Arka plan başka oluyor. Zahirde kalıyoruz. İçin iç yüzünü bilmekten cahiliz. Sen her şeyi bilen Allamul Gayupsun Allah'ım. Bu vatana, millete, bu ehli sünnet vel cemaate zarar verecek her türlü faaliyeti iptal eyle. Amin. Her türlü, ya Rabbi, teșkilat imha eyle. Amin. Her türlü niyetleri, azimleri iptal eyle. Amin. Her türlü Allah'ın faaliyetleri iptal eyle. Amin. Kurban olduğum sana, Allah'ım, el-i sünnete, vatana, millete, hangi dünyamız, ahiretimiz için, hayırlıysa onları acilen takdir eyle. Allah'ım amin. Allah amin. Sallallahu teala, ala, ala Sayyidina, ve mevlana, muhammedin, ve ala alihi sahbihi, teslimen rabbil alemin, amin sizinle görüşmekte fayda oluyor yani. Cemaat bir araya gelmekte çok feyiz, bereket hasıl oluyor. Ee, dünyadan zaten bu kalmış. Zevkimiz, lezzetimiz ancak cemaattedir. Cemaatten başka bir huzurumuz kalmamıştır dünyada. Onun için e, yani farklı konularda, muhtelif mevzularda dersler inşallah hazırlayacağım size. Ee, daha da istifade edilecek, toplumu alakadar eden, halkı alakadar eden birçok konuya gireriz. Gerçi Mahmut Gazali Hazretleri bu ey ölveledi bir mollaya yazmış, ilim talibine yazmış. Bazı konular belki bizi alakadar etmez dediğiniz olmuştur ama e, takip ettiğiniz kadarıyla hatırladıysanız, hatırlıyorsanız geçen süreci e, hepsi de bizi de alakadar etti bir şekilde. Mutlaka alakadar etti. Efendim bir tek yani zaten e, mübarek kendisi Allame-i Cihan olduğu halde, ilimle meşgul olduğu halde, son dönemde tasavvufa çok ağırlık vermişti. Ve ibadet taata çok yönelmişti. Mam-ı Hazretleri. Evvelce biliyorsunuz felsefeyle de çok uğraştı. Fakat sonra bu felsefecilerin ne bozuk itikatlara sahip olduklarını anlayınca, onların görüşlerini terk etip, onların aleyhine de kitap yazdı. Teaffutül Felasife. Felsefecilerin şaşkınlıkları, dalaletleri hakkında. Esu el münqizmineb insanı İnsanı sapıtmaktan kurtaran adında da başka bir kitap yazdı. Daha çok eserleri tabii var. İhya'l-Umiddin yine çok kıymetli şaheseridir, Misli yok. El-Münqizmineb-dalal'de özellikle tasavvuf ehlinin değerini Evliyaullah'ın büyüklüğünü, Allah dostlarının Ebû Ali Farmedî Hazretlerinden tarikatten intisab ettiği Ebû Ali Farmedî Katbesi Sallallahu Aleyhi Ravahitleri bizim silsilemizdendir. Yani Mâmgazâ Hazretleri de onun şeyhi de bizim e, Nakşi silsilemizde mevcuttur ismi. Ben zaten bu son hattata yazdırdığım kırmızı mürekkeple yazdırdığım ilaveler Silsile'nin özelliklerini yazdırdım. Son size arz edildi herhalde o. Evet. Biraz küçük bir şey, biraz küçük oldu ama baskı olarak biraz boyutunu küçük yapmışlar. Bende orijinal çok büyük bir duvar. Ee, orada mesela bu Halil yazarken İmam Gazali Hazretlerinin Şeyhi diye yazdım. Çünkü İmam Gazali gibi bir allameyi e, zapt etmek veyahut ona yol göstermek, ona mürşitlik yapmak çok büyük bir iştir. Ee, bu, bunlar önemli şeyler. Onun için Ebu Halif Harimedi Hazretleri, e, bizim silsiledeki şeyi yusuf emedani'nin Medani'nin şeyhidir. Yani bizim silsilede ondan sonra kim geliyor? Yusuf-ı Hazretleri geliyor. göre bütün evliyanın reisidir. Bütün evliyanın reisidir Yusuf-ı Ahmet Esev'in de şeyhidir, Abdülhalik Uçduvani'nin şeyhidir, Muhin-üttin Çekti'nin şeyhidir. Ne kadar meşayikh edilsin, Abdülkadir Geylani Hazretlerine himmet etmiştir çocukken. Ne kadar mı Şeyh, bakarsın Yusuf ve Medani'ye bir uğramıştır. Yusuf ve Medani'nin de şeyhi Ebu Ali'l-Fârimedi'dir. Kaddesallâhu aleyh. İran'a bir ziyarette gitmiştim işte çok seneler evvel. Ee, bulduk kabrini elhamdülillah. Bir köydedir. Yani Ebu Yezid el-Bistami gibi e, camide Merkezde değil. Çok o, bir taşrada, ondan sonra bir köyde. Fakat işte, elhamdülillah nasıl şey ettiysek bulabildik yani. Normalde şimdi gitseniz falan arasanız bulamazsınız yani siz de gitseniz. Ziyaret nasip oldu. Bir saat yanında oturduk elhamdülillah. Büyük şeyhimiz sonradan da yapmak istedik. Kabrin etrafını falan şu bu. Fakat tabi orada sıkıntılar oldu, bir miktar paralar da gönderdim. Gönderdik yani, sonra onu geri gönderdiler, dediler burada buna müsaade edilmiyor falan. Ya, Pakistanlılar gelmişler, maşallah o Pakistanlılar dünyanın her yerindeki bütün türbeleri tamir ediyorlar. Ta Pakistan'daki tarikat ehli, ya, bizim Türkiye'dekilerden falan çok ileridedirler yani bu işlerde. Necaşi Hazretlerine de gittik, örtüsü Pakistan'dan geliyor. Dünyanın neresine gidersen bir tür sahabe, ulema, evliya, Pakistan'daki tarikat ehli çok hizmet ediyorlar. Bizim Türkiye'de çok bir gevşeklik var tabi bu işlerde. Ondan sonra, e, efendim yine bir mermer bir şeyler yapmışlardı. Elhamdülillah mezarını muhafaza için Ebu Halil Farmede Hazretleri'nin Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Aylin. Amin. Himmetlerini üzerimize daim eylesin. Aylin. İmam Gazalileri yetiştirdi yani. Sonra İmam Gazali Hazretleri orada diyor ki yani bu tasavvuf ehlinin, Evliyaullah'ın büyüklüklerini gördüm, çok kerametlerini gördüm. Yani dünyanın en büyük alimi olsan, istediğin kadar vaaz etsen, hitabet yapsan, bir adamı namaza başlatamıyorsun, içkiden kurtaramıyorsun, zinaayı terk ettiremiyorsun, kötü ahlakını vazgeçirtemiyorsun. Fakat bu zatlar hiçbir şey konuşmasalar, hiçbir vaaz yapmasalar, oturdukları yerde, Bir teveccüh yoluyla, bir himmet yoluyla, adam yüzlerini görmek suretiyle birisi yüzünü görse, yanına otursa falan adam bütün kötü huyları bir anda düzeliyor ve bir anda hidayet buluyor diyor. Bu nasıl bir şeydir? Bu ilimden olmuyor diyor. Yani Evliyaullah'ın ilmi yok anlamında değil. Ama ilim yeterli olsa diğer hocalar da yapacak. Olmuyor diyor. Yani bu ustada, bu mealde yani beyanları var. Ki doğrudur tespitleri, Evliyaullah'tan bazı bir bakıştan adamı yetiştiriyor, terbiye ediyor. Seyyid Ahmet el-Bedevi Hazretleri Mısır'da, Tanta'da su tuuhi, tavanda durur hep. Al, gökle arasına hiç perde olmasın diye hiç çatısız kaldı senelerce. Ve devamlı ibadet taatleta meşgul peçe takardı zaten, yüzüne çok nur vurur, insanlar dayanamayabilirler onun için. Bazıları illa işte bir kere göreyim sizi falan yav sen dayanamazsın, ne demez, şudur, budur Bir hal geliyor ona, tecelli geliyor falan Bazıları yani ölsem de bir kere göreyim diyenler oluyordu mesela Yüzünü açmazdı, peçe takar Kırmızı o Kırmızı şey sarık takar, kırmızı bir peçesi var O Bedevi tarikatında kırmızı takarlar başlarına Ondan sonra mesela e, Adam şeyin altına geliyordu, oturduğu bina tabii Tek katlı tavanda duruyordu, o da misafir yani evi de yok Orada aşağıda adam geliyordu, işte tarikat istiyor, cikir istiyor. ona oradan hiç yüzünü bile göstermiyor. Teveccüh ediyordu, teveccüh ediyordu, mane nimet ediyordu. Adam bir anda veli oluyordu. Ondan sonra diyorduk ki seni falan yere ve halife tayin ettim, git oraya irşad et. Bir ziyaretle beraber. Tabii ki insanlarda da kabiliyetler varmış tabii. Benim gibi bir odun gitseydi, ne estağfurullah ya. Ya benim bilmiyorum Estağfurullah. Ne Ahmet Bedevi faklar ne bir şey. Radıyallahu Teala anhüm ecmaîn. olursan kütük kütük. Ama şimdi ne yapacağız diye. Gerçi evliya Allah taşa daha lafını kimmetini geçirir de insan kadar katı bir şey yok. Katı, kaba bir şey yok. Ahlaksız bir şey yok yani. Böyle himmet ederdi ve bir nazarla mürşit yapardılar ya. Memgaza azizdir yani. Ahmet ve devazetleri özelinde bunu söylemiyor. Belki onu tarihi ondan biraz öncedir. Çok aralar yok ama. Genel kaideyi söylüyor. Tasavvuf elindeki teveccühü söylüyor. Himmeti, bereketi söylüyor. Kemalatı söylüyor. Bunların menkıbeleri de çok önemli yani. Biraz da menkıbelerden de konuşmak lazım. Red diye yapmaktan canımız çıkıyor. Menkıbe anlatma vaktimiz kalmıyor. Halbuki Evliya Allah'ın menakıb manevi kalpleri takviye eden ordulardır buyuruluyor. O da çok insana kuvvet veriyor, heves veriyor, azim veriyor. Ya bunlar böyle yapıyorlar, ben de insanım, niye ben adam olamıyorum falan. insan biraz daha hevesleniyor yani tarikata. Ya da kiminin hepten ümidi kesiliyor. Ulan bunlar böyleyse ben hiç adam değilim, konuyu kapatalım diyor. O da bir başka bir azimsizlik, himmetsizlik, düşük himmetlilik. Yani Allah cümlemizi düşük himmetli olmaktan muhafaza eylesin. <gülüyor> Allah hubbu meââliyel himmen ve ekrau mesâfile hadiye Okurdu Efendi -azleri. Ve ekrau sefsâf hadiye de hadiste gördüm yani. Allah Teala yüksek himmetlileri sever, alçak himmetleri kerik görür. Yüksek himmet ne demek? İşte ben büyük veli olacağım, işte en yüksek makama ulaşacağım, işte ilimde de efendim işte ben diyelim hafız olacağım, sonra Arapça'yı şey okuyacağım, tefsir, hadis, fıkhı, akayt, tasavvuf okuyacağım. Diyelim işte bin tane hadis ezberleyeceğim, beş bin hadis ezberleyeceğim, vesaire vesaire. Yani hedefini yüksek tutan, gayesini şimdi çünkü hedef koyusun ya şuraya varacağım, şuraya. eşini şimdi mesela ne kadar uzak hedef tutup da bu din yolunda, ilim yolunda, amel, ihlas yolunda daha gayretli olmak için e, hedef uzun, yüksek hedef belirleyenleri Allah çok seviyor. Ama ben ya bu saatten sonra iki hadis ezberleyemem. Efendim, farzları zorkularım. Günde yüz kere la ila Allah zor derim. Beş bin nerede diyeceğim. E adam diyor beş bin ne, ben yirmi beş bin diyeceğim. Öbürü diyor, ben el, elli bin diyorum. Yani, evvela biliyorsunuz, düşüncede başlıyor bu iş. Beyinde başlıyor. Bir insan zaten bir azim, bir gayret göstermezse, beyinde, e, zaten vücut ona ne yapmıyor? Cevap vermiyor. Efendim, Hiçbir harekete geçmiyor, devreye geçmiyor. O, uyuyacağım, uykum geldi dediğin zaman uykun otomatik geliyor zaten. Yok ben namaz kılacağım, teheccüd kılacağım, işte şu kadar kaç bin zikir yapacağım falan, bu niyette olana onun gücü geliyor yani. İnsan isteğine göre allah Teala halk ediyor biliyorsunuz. Onun için yüksek himmetli olmak lazımdır. İmam Gazali Hazretleri öyle buyuruyor. Bu Allah'ın dostları, bu velileri diyor, e, Çok kerametler izhar ederler ki, Evliya'nın kerameti haktır. Hz. Kur'an'da da sabittir. Meryem Validemizin kerameti olsun. Asaf ibn-i ayette de zikrediliyor, keramet. inkar eden kafir olur zaten. Ee, bunların diyor, harikuladelikleri yani acayip hallerini gördüm diyor. Ya, alenen diyor, yaka zaten, uyanıkken meleklerle görüşürler diyor. Ya, bunu İmam Gazali'nin söylemesi çok önemli yani. İmam Gazali itikatta kaide ilmi kelamda zirve bir insan. Onun akaid kitabı var. Kavaidü'l Akaid. Ak yani inançların kaidelerini yazmış. El üstet itikadının temelini yazmış yani. Onu da dedim bir ders yapsam etsem ne yapacağız bakalım vakit edecek mi de. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beğendi onu. Mana aleminde herkes efendim büyük meclis kuruldu. İmam-ı Azam vardı, İmam Şafii vardı. Bütün müçtehitler vardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mecman, sahabe vardı. Çok herkes kendi yazdığı bir itikat metnini getiriyorlardı. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem kabul etsin diye hepsini kabul ediyordu, kabul ediyordu falan. Bir tane Şii vardı. O da bir şeyaller yazmış itikat bir alim. O da gelmek istedi. Halekaya onu sokmadı, Kovdular onu dedi. Bunu defedin. Onu kendin reddetti, şeyin de kitabını da reddetti. Yani Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk'a, Rıdvanlı alim i Mecmai'nin muhalefet eden, muhabbet etmeyenleri, kainatın Efendi halekaya alır mı yani? Onlar o de bulundu. Geri kalan alimler ekserisi kabul de gördüler. Hepsi uzun bir kısa, ben şimdi unutmuş olabilirim. Ama İmam Gazi şeyini görüyor, bunu kim yazdı dediler. Dedi, İmam Gazel bunu çok beğendim dedi. Bu itikat kitabı tam eli sünnet üzere de, bunu çok beğendim buyurdu sallallahu aleyhi sellem, o bakımdan bir önem arz ediyor. Tabii Tabi i eş'ari meselesi var, onlar eş'aridirler fakat bu hafta mektubat dersinde uzun izah da yaptım. Yani nizah lafzıydır, maturid-i arasındaki çekişme e, lafızlarda ve lugatlardadır. Gerçekte hepsi bir yere varıyor. İkisi de halk mezheptir. Bu itibarla e, İmam Gazali'nin E, Evliya Allah, yaka zaten uyanıkken melekleri görüyorlar, görüşüyorlar, e, buyurması çok önemli bir meseledir. Yani kabul etmemiz bakımından, biz zaten kabul ediyoruz ama e, bunun delili de vardı, sahabe-i kiramdan görenler oluyordu melekleri. Yani melekleri asıl varlık, hilkatleri üzere görüyor anlamına gelmiyor, melek şekle giriyor. Ama senin onun melek olduğunu bilip bilmemen meseledir. Evliya Allah biliyor. Melek ilham getiriyor, ilham getiren melekle görüştükleri sabittir. Sahabe-i Kiram Üseyin i̇bn olacak radıyallahu anh. Ee, bir rivat Kehf suresi, bir rivat Bekara suresi okurken melekler indi. Ata hatta melekleri görünce at e, şey yapmaya başladı. O da namazda biraz şey yaptı, ata ne oldu diye yani düşman mı bastı, bir, bir şey mi saldıracaklar bize. Yani at çok telaşlandı yani, harekete geçti, bağlıydı ama yerinde duramıyor at, melekler indi yani. Ondan sonra sahabede böyle haller çok zuhur ediyordu. E sahabede evliya sınıfından olduğuna göre, peygamber olmadığına göre mucize sayılmaz. Sahabede olanın adına ne denir? Keramet denir, peygamber olmadığına göre. O zaman diğer evliyaullah da da olabilir çünkü onlara mahsus değil, sahabeye maksus değil. Mucize Peygamber'e mahsul. Keramet sahabede de olur, sahir velilerde de olur. Bu itibarla İmam Gazali Hazretleri'nin yani beyanları son dönem özellikle, son dönem derken, son vefatına yakın bir seneden bahsetmiyoruz. Medrese tahsil hayatında sonra müderrislik yaptı. Müderristlik zamanında da biraz zahiri ilimlerle çok meşgul oldu falan. Daha sonra tasavvufa intisabı ve alakası neticesinde Şam şerifte Emeviye camisinin minaresinde kaldı. Zannederim bir sene kaldı minarede. Minarede bir sene yansıf namazlara iniyor. Geri kalan sırf minarede belki daha fazladır, belki daha ama epey uzun zaman minarede zikirle meşgul oldu. Değil mi? tabi manevi haller. Kim mevliaya Allah mağaraya gider, girer, kim mevliaya Allah dağa çıkar. İnsanlardan uzlet eder, insanlardan uzak durur. İnsanlar insanlar adamı iflas ettirir. İflas ettirir. El <gülüyor> istiinasu bin nas min alamatil iflas. İhsan Vandenhojams da çok okurdu bunu. Yani insanlarla ünsiyet, yalnızlık istememek, illa yanımda biri olsun falan hevesi falan iflasın alametlerindendir. Demek sen sen ikide bir dırdır yapmak istiyorsun, gırgır gır yapmak istiyorsun, fuzuli konuşmak istiyorsun, mala yani muhabbetlere girmek istiyorsun, vaktini zayi etmek istiyorsun, ebedi ahireti kazanacağın sermayeni boşuna tüketmek istiyorsun. Sen demek ki iflastasın. Şimdi hal böyle olunca, şimdi zaten insan arama halücüm yok. Çoğu gençler biliyorsunuz odalarında yalnız kalıyor. Bizim oğlan da öyle yapıyor, bizim küçük oğlan. Allah Teala onu da aklını, zihnini cem eylesin. Amin. Bir an evvel Allah Teala onu hayırlısıyla, efendim, ilimle, amelle, ihlas ile ve dünya ahiret için ne lazımsa o faaliyetlerle müşerref eylesin. Amin. Amin. Bir dua alalım cemaatten. Daha çocuk akıllı çok, aşırı akıllılıktan zaten böyle oluyor. Yani mübarek maşallah, la kuvveti da duruyorlar. E tabi şimdi, Eskiden arkadaş arıyordular, Efendim, konu komşuluk vardı, mahallede oynamak vardı, çoluk çocuklar birbirini görüyorlardı. Şimdi çocuklar da işte mahallede kalmadı, yolda oynayacak yer de kalmadı, çoluk çocuk da birbirini göremiyor falan. İyi taraf olabilir, kötü taraf olabilir ama kötü tarafı ne? İnternet arkadaş oldu. İnternetin arkadaşlığı da 40 tane canlı adamdan beter. 40 kişi seni o kadar meşgul edemez yani. Seni meşgul eder. İşte oyunlar var, bilmem oyuncaklar var, bilmem filmler var, bilmem diziler var. Ekseri bunlar... Gençler çok oyunlara müptela alıyorlar, bir değişik değişik oyunlar var. Ömür törpüsü. Ömür törpüsü. Bu vakitler bir de girmeyecek. Ama maalesef insanlar ellerinde bir oyuncaklar işte... Bir telefonla oyuncak olmuş artık. İnternet, bilgisayar gibi telefona indiği için. Herkesin elinde bir oyuncağı var. Ve iyi ki siz burada sohbet dinlerken bile bakmıyorsunuz yani. Değil mi? E, telefon, yani sohbet, ben demek internetten daha tat, tatlı muhabbet geliyorum. Demek ki oradan oluyor. Yoksa e, normalde bir hoca bile konuşursa, sizi sarmazsa telefonu çıkarırsınız yani. <gülüyor> hani kılıcı çeker gibi böyle. Lan ne konuşuyor da bu adam dersiniz. Mecburda oturacaksanız, kalkarsanız dahi olacaksa falan. Bir de baktın çekti yani şeyi. Telefonu çekti adam. Bu ne demektir? Sarmadı demektir yani. İnsanlar öyle yapıyorlar. Taziye'ye gitmiş orada ya ayıp denen bir şey var. Başsağlığı dilenecek adamın derdi var, üzüntü, musibeti var. Adam sana bakıyor, sen telefona bakıyorsun. E ne geldin buraya o zaman? Yani adamı teselliye geldin, kendi keyfindesin. İnsanlara da terbiyesiz davranışlar oluyor, hakaretler oluyor. Ama acayip bir dönem ya! Acayip bir dönem yani. Onun için son nasihatlerinde bize yani öyle buyurdu. Ders haftaya da bir dua öğretecek. Beş vakit namazdan sonra evladım bu duayı terk etme diyor. Dua da var ya, bütün dualar için almış bir dua. O duada bir ders belki gider. Belki de iki ders gider. E, kısa bir dua, efendim, e, o duayla bitirecek. Şimdi, geçen son hatırlayacaksanız, derse buyurdu ki, Her zaman insan ölebilir. En son şeyi hatırlıyor musunuz? Şimdi buyurdu, senin yapman gereken ey oğul, ey evlat dedi. İlim okuduğun zaman, kitap okuduğun zaman, ders mutalığa müzakere ettiğin zaman, o zaman medrese dönemleri ya işte, mollalar medreselerde, şimdi de var Allah sayılarını artırsın, amin, amin medreselerde ilimle meşgul oluyorlar. Sarfı var, nahvi var, tefsir var, hadisi var, herkes sırasına göre dersler takip ediliyor. Ama işte dedim ya son zamanda tasavvufa ve zikre ve ahirette ne sorulacak? Kabire hazırlık yapalım şeyine çok nasihat etmeye başladı İmam Gazali Hazretleri. Burada da ona nasihat etti. Ne buyurdu? Sana deseler ki, ibare okumuyorum geçen hafta okumuştum diye. Sana deseler ki ömründen bir hafta kaldı. Sen ilmi kelamın derinlikleriyle felsefi mantıklarla efendim uğraşmazsın. Yani çünkü bir hafta sonra ölecek bir adama kabirde melekler, değil mi? Cevheri sormazlar, arazı sormazlar. Allah'a sorarlar, Celle Celalı, sıfatın ismi şerifin sorabilirler, bilirler, sorarlar. Rabbin kim derler? Ama tabii ki ilmi kelamda da bazı şeyler mukaddimeler tasavvurlar tasdikler zikrediliyor. Bu da neydi hakikata gerçeğe ulaşmak için istidlal yani deliller getiriliyor. Ya bu deliller getirilerek karşı tarafların ikna edilmesi, münkirlerin imana getirilmesi, efendim şüphe sokanların şüphelerinin reddedilmesi için alimler çalışmışlar. İlmi kelam da makbul bir ilim. Akayit ilmi biz de hep okuduk onu. Yani Taftazani şehrin okuduk esasen. Ömer Nesefi'nin metnidir, bizi bağlayan da itikatımızın metni, Ömer Nesefi Hazretlerinin metin kısadır, üç üç buçuk sayfa E fakat onun şerhi izahı çok gelir, İmam Teftazani e, Ona şerh yapmıştır, ilginçtir, bizim okuduğumuz metin muatürididir Şa Şarih Şerhi yapan Teftazani, Şafi olduğundan eşaridir Bu da İyi bir karma oluşturuyor. Zaten itikadın metininde, matür-ü de inanılan inanılacak konular bakımından fark çıkmıyor zaten. Fark çıkmıyor. Ee, orada biraz imam taftazani, tabii bizim okuduğumuz şeylerde, ee, biraz mantığa girmiştir. Biraz felsefeye girmiştir. Efendim, i̇mam fahr Razi de bu işin üstadıdır, erbabıdır, tefsiri kebir sahibi yapar bu işleri. Ama öyle bir yapar, niye yapar? Mütezileyi berbat etmek için, e, sapık görüştüleri reddetmek için, şüphe getirenleri mahvetmek için, susturmak için, hapt etmek için yapmıştır. Ama şimdi bu derinliklere girmek, normal vatandaşa, bunları adamın zaten şüphesi yok, bir de şüphemi sokalım. Bu şüpheye şöyle cevap verilir dediğin zaman, şöyle diyene şöyle denir dediğin zaman, Adama evvela mutezilerin görüşünü niye anlatalım da bir kafasını karıştıralım da ondan sonra kalkalım düzeltmeye uğraşalım ama medresede okuyan mollanın bunu bilmesi icap eder çünkü müderris olacak, alim olacak, talebe okutacak ders okutacak, bir de ne var ama alacaklar sapığın birini getirecekler hocam bunu düzelt diyecekler öyle mi sen de dersen ki bana düzgünleri getirin E kardeşim, düzgünleri ben de hallediyorum zaten, diyecek bizim cemaat. Düzgünlere ben de bir şey anlatıyorum. E bu adama ben cevap veremedim. Bu adam bir şeyler söyledi. Çünkü Vehhabisi var, Şii'si var, şu anda da öyle. Bir oturursun, kalkamazsın. Kalkarsan bulaşık kalkarsın yani. Kafanı karıştırabilir. E bunlara cevap hazırlanması lazım. Bunun için mantık icap edebiliyor. E... İlmi kere. Ama diyor İmam Gazali Hazretleri Mübarek adam Sen zaten kocakarı itikadını muhafaza et En iyi itikat Şüphesiz inançtır Yani Sen bunları biz okuduk okuttuk diye Şüpheye düşmedik elhamdülillah Ne oldu muhakememiz açıldı Beynimiz açıldı kafamız açıldı Şimdi Allah'ın izniyle Kim ne türlü gelirse gelsin Karşılığında Tabi bu sadece medresede okunan kitapla yetmez İhtisas lazımdır. E ben bu sabah yeni kitaplarına kolu kolu geldi, şimdi yine üç kolu geldi. Hep eski. Ben şimdi mesela bu sabah öğlene kadar onlarla ulaştım. Şahe Reddiye kitabını bitirdim kocaman şu kadar. E mesela öyle bir deliller, öyle bir konular, öyle bir hurafeler, bir yani acem palavralar, neler öğrendim yine. E çünkü neden? Adamın biri bunu bana ortaya attığı zaman cevap verebilmem lazım, öyle mi? Ama senin bilmen lazım mı? Değil karşı tarafa cevap verebilmek makamında olanlar bunları iktisastır. Yani medresete okunulan ilim buna yetmez ki. Kendini geliştireceksin. Her iş böyledir. Doktorlukta ihtisas vardır. Sen tıp üniversitesini bitirdiğin zaman ne kadar tabip doktor olabilirsin? Adama ne derler? Kaç hasta gördün derler. Meleken var mı derler. Ne kesbettin derler. Sen sadece kitaplardan okuyarak doktor olamazsın. Olursun, ama tatbikatta ne yaparsın? Çuvallarsın. Çuvallarsın. Bir hasta gelir, ondan sonra kafasında belki de midesini ararsın yani. İşi karıştırabilirsin. Neren ağrıyor der. Ağrı başka yerden çıkar, hastalık başka yerden çıkar, öyle mi? Bazı kere ayağı ağrar, halbuki sebebi midedir. Tansiyonu yükselir, halbuki sebebi böbrektir. Ama bu işler neyle olur? Tecrübeyle olur, melekeyle olur. Ondan sonra ben ilim sebepleri ilim sebepleri, tecrübe ilim sebeplerinden midir? Buna meleket ediyoruz. diyoruz. Çünkü bir insan bir şeyi yapa yapa o işte meleke kesmeden. Meleke ne demek? Artık ezberden bir kabiliyet gelir. Adam uzaktan bakıyor, sende şu var diyor. Adam diyor evliya mısın? Ya diyor evliya olma lüzum. yok diyor ben diyor 10 bin tane hasta gördüm diyor. Anladın mı? Bu bakımdan yani medrese kitaplarıyla Yetinilmemek icap edebilir. Ondan sonra seni yola çıkartır, icazet verirler. Sen oradan ihtisas yaparsın. Efendim, Vehhabi'ye karşı reddiye. E şimdi, Vehhabi'ye karşı reddiyelerdir. Bugün yine mesela, o ustada, dünya kadar kitap okudum bu sabah. E şimdi bakıyorum, efendim, çok güzel cevaplar, reddiyeler. Hanbeli mezhebinde bu Vehhabilerin dayanağı olmadığı, esas Hanbelilerin bu görüşte olmadı. işte Nurettin Yıldız meselesi, Allah göktedir diyenlere de Doğrudur demek suretiyle. Allah muhafaza büyük bir itikat bozukluğuna sebebiyet veriyor adam. E şimdi burada ne cevaplar vermişler mesela? Şimdi o kitabı hazırlarken kaynakları bakıyorum. Yani şimdi ben önce ne yapıyorum? Malzeme hazırlıyorum. Yani mutfak malzemesi. Benim aşçılığım olabilir. Malzemem olmazsa ne yapabilirim? Bir şey yapamam. Sana kaç çeşit yemek çıkaracağım? Malzeme yok. O evvelce kitaplarımı toplarım. Bir konuda 20, 30, 40 kitap Sayfalarını yazarım, kaynaklarımı toplarım, ondan sonra alırım malzemelerimi önüme, öyle mi? O malzemelerden işte hazırlayacağım da insanlara itikadını, tahsiye içinde bir şeyler yazmak lazım. Hep de faziletli namazlar, oruçlar, zikirler çok yazıyorum, ikinci cildi yazıyorum, dualarım. onu da uğraşıyorum, dünya kadar hadis-i şerif topluyorum. Ama biraz da itikadı tahsiye, Ya yani şu anda büyük bir tehlike. Allah gökte de gibi vehabi itikadına bir cevap yazmak lazım delilleriyle. Yani siz de meraklı adamsınız okursunuz inşallah. Aşırı uzun olursa belki bıkıyorsunuz. Kafanızda da bir şey kalmıyor. Ona göre yani orta şekilde zaten inanmayacak adama uzunu da inandırmıyor. İnanacak adama daha ayet hadis birkaç delilde yetiyor. Tabii ben birkaç delille kalmam da deliller çok koyarım. Ama şimdi biz neyle meşgul olacağız? E sen diyor ki yani zaten Allah gökte olur mu haşa? Allah mekandan münezzeh Celle Şanuhu Celle Celaluhu Efendim benim bu usta zaten şüphem yok bir mevzu yok falan Senin bunu araştırmana incelemene bir hacet yok Çünkü kabirde de sana Rabbin kim soracaklar Ama sen düzgün inandıysan Rabbi Allah Rabbim Allah diyeceksin inşallah, i̇nşallah. Ama tabi Allah gökte mökte diye dersen Kabirde sopayı yersin. Kabirde sopayı kesin yersin yani. Nasıl gökte oluyor, gök mekan ya? E şimdi... Burada... Birisi çıkıp da böyle bir vehhabilik ortaya atar, böyle bir durum olursa o zaman cevap icap eder. Sen o zaman o kitaba alırsın eline değil mi? Arkadaş, Allah gökte olsa şu ayete zıt düşüyor, şu ayete zıt düşüyor. Şu hadise uymuyor, sen ne biçim konuşuyorsun diye Cevap ararsan da kaynağının elinde olmasında fayda var Değil mi şimdi? Çünkü sen de bir kaynakla ona cevap vermen icap edebilir Cübbeli Hoca böyle diyor diyerekten de adamı da durduramazsın Ama şu ayet şöyle bak hadis var, şu ayet var git kaynağını bul bak ne diyor Bunu demekti için biz bir şey hazırlıyoruz, yazıyoruz Falan Ama Yani ömründen bir hafta kaldı Dense ne yapardın? Bilmiyorum. Tabii İmam Gazali Hazretleri ee, bu ilimler seni yani teferruatlı olanlar ilmi kelamın teferruatı, fıkhın teferruatı, teferruat anladın. Teferruat. Oho! İmam Azam, Radiyallahu İmam Şafii gibiler kıyamete kadar milletin başına gelecek meseleleri çözmüşler. Halbuki daha mesele huku bulmamış yani. Bir olay yok. Olursa ya da cevap hazırlamışlar. Olursa ya da cevap hazırlamış. Onun için hani diyordu efendi Hazretleri çok anlatırdı. İmam Şafii Radiyallahu Teala an Efendim İmam Muhammedle miydi? Kıssası var. Ona bir akrabalıkları da var. eee İmam Şafii, İmam Muhammed Efendimiz'den yani ders almıştır çok. Yani hatta İmam Muhammed'in kitapları olmasa ben Şafii olamazdım da demiştir. Yani İmam... Övey <gülüyor> babası, evet. Öyle de bir akrabalıkları var. Ondan sonra, e şimdi... Kızına da çok meth etmiş. Gece de evine misafir gelmiş yani. Gece kalmış, kız da delikten, kızı da çok ibadete meraklı kız. Anahtar delikleri büyük ya, eskiden anahtarlar, kapı şeyleri büyük. Adam görünebilecek kadar. Ondan sonra bakıyor, ediyor, yani hiç gece yatıyor diyelim İmam Şafii Hazretleri. Veyahut İmam Muhammed Hazretleri. Hangisi? Evet, İmam Muhammed Hazretleri yani yatıyor, sırt üstü uzanmış yatıyor. Ondan sonra o yine diyor belki biraz sonra kalkacak kız yine geliyor bakıyor çok da metettiği için babası onu babasının da hocası oluyor ya İmam Şafii de yani ayda 30 hatim yapan insan Ramazanda 60 hatime çıkarıyor günde bir gecede bir arada da yaptığı bütün ameller hariç. E şimdi kız İmam Şafii'yi böyle bilen, babasını böyle bilen İmam Muhammed acaba ne yapacak diye bekliyor. İmam Muhammed de kalkmıyor. Ondan sonra efendim ya diyor iki rekat teçhüt kılıyor. Ondan sonra uzanıyor yine. Ya diyor baba diyor senin bu kadar methettiğin zat diyor bu mu diyor ya? Gece sabaha kadar yattı diyor ya koca müçtehit. Nasıl oldu diyor bu? Onlara, kızım sen nesin, onun işleri vardır, o çalışıyordur sen. Ne çalışıyor, yatıyor ya diyor. Ondan sonra bir de bakıyor diyor. Sabah namazına kalkıyorlar, işte sünnete duracaklar, cemaat olacaklar. Efendim, oyuna takip ediyorum meraklı kız. Ondan sonra bakıyor, İmah Muhammed abdesti almadan namaza duruyor. Ya artık bu kadar da olmaz deyince anlıyor ki bu abdesti bozmamış. Yani... Abdestsiz kılacak hali yok. yok. Abdesi bozmamış. Bu da ne anlama geliyor? Sabaha kadar hiç uyumamış. Çünkü uzanıp da bir an dalsan abdest bozulur. Oturarak yaslanmadan bozulmaz ama sırtüstü uzananın bir o saniye dalsa bozulur, öyle mi? Bunun üzerine efendim işte o sorduruyor kerimesi i̇şte, veyahut da kendi soruyor, bilmiyorum kapının arkasından. Diyor ki, İlham Şafi'ye sen diyor sabaha kadar kıldın, sabaha kadar Kur'an okudun, hattim yaptın, kendine çalıştın diyor. Yani çok cevap kazandın ahirette, defterin bol, cevapla çıkacaksın. Ama ben diyor, ayet ve hadislerden şu gece şurada yattığım sırada bin tane fetva çıkarttım diyor. Fıkıh meselesi istinbat ettim, içtihat ettim diyor, bin tane. Bu bin tane kitaplarda şu anda mevcut, diyelim onun o gece bulduğu şeyler hepimizin başına geldiğinde, lazım olduğunda amel edeceğimiz hususlar. E şimdi ben de diyor ümmet için çalıştım. Çünkü onlar kıyamete kadar ümmetin başına gelecek, henüz vaki olmamış. Başına gelebileceği tahmin edilen konulara bile cevaplar hazırlamışlar. Ama o, yani şimdi makamı o. Dolayısıyla sen efendim şimdi müçtehit isen, Senin için eftal amel bir hafta kaldı değil bir saat kaldı deseler bir nefes kaldı deseler sen yine ne yaparsın? Vazifeni yaparsın. Ümmete lazım olan bir fıkıh meselesini he? Söylersin. İmam-ı Azam son sözünü zikrederler. Nedir? Ha yarasanın sütü erkeğin menisine benzer. Ne alakası var? Ölürken denecek laf mı? Lebenül vatvat kemenir rical. Çünkü oradan ne halloluyor? Adamın bir sinir yarası oradan camdan, bir camdan girip bir camdan çık çıkarken efendim sütünü döküyor şey yatağa. Ondan sonra adam da yatakta böyle bir şey bulunca başka bir adamın menisi olarak düşünüyor. Karıyı boşamağa kalkıyor. Bu ne diyor yani bu Bu saatte bu benden böyle bir durum asıl olmadığına göre bu yatakta bu taze su ne arıyor meni ve kadını boşayacak dünya kadar fitne fesat çıkmış orada İmam Azam Efendimizin bu son sözü vefatından evvelki sözü mahkemeye katılar kadıya müracaat edilince bu sözlen Efendi buradan yarasa geçmiş mi bu bölgede var mı var e yarasanın şeyi sütü erkeğin menisine benzer hükmüyle Mahkeme, diyor ki sen ne alakası var kadın nerede? Erkek mi görmüş, ne alakası var? Nikahınız bakıydır sen böyle işte şübelenme falan. Yani, onun ameli içtihat, has, namaz kılmıyor muydu teheccüd? oh iki rekatta Kur'an'ı katmediyordu, iki rekatta. kaben içindeki katmetme şeyini çok anlattık size. Ondan sonra sabahlı kılıyor, yasının abdestiyle sabah kılıyor, kırk sene. Yandaki komşunun kızı dedi ya, anne dedi, ne oldu dedi. Ya şu dedi, yandaki binanın üstünde bir direk vardı dedi. O direk direği kırmışlar herhalde, direk yok orada dedi. Kızım o Ebu idi dedi, sabaha kadar direk gibi namazda dururdu, vefat etti yavrum dedi. Karanlık dönemi her zaman, böyle ışıklar yok Bağdat'ta o zaman. Nereden olacak 1250 sene evvel? Anladın mı? Direk gibi duruyormuş öyle. Çocuk, Doğmuş, büyümüş Her gece İmam-ı Azam orada Direk gibi hareketsiz Hareketsiz namazda, kıyamda Hatimle kıldığı için Kız orada sabit direk var diye büyümüş yani Diyor ki anne diyor bu direk diyor Ne oldu diyor ya evin direğini mi ne koparttılar diyor e, Ebu Hanife gitti kızım diyor Ebu Hanife gitti Radıyallahu anh E sen şimdi Bunlar hem amel yapıyorlardı, hem ibadet yapıyorlardı, hem cihat yapıyorlardı, her şeye nasıl yetişiyorlardı? Nasıl yetişiyorlardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methetti adamlar bunlar. Levkane'l-iman ande süreyye lenale İman Süreyya yıldızına kaçsa şu Selman-ı Farisi'nin kabilesinden gelen bir adam onu oradan alır diyor. İmam-ı söylüyor. Bu adet şerif İmam-ı Azam hakkındadır mesela Sayyid. Çünkü Selman Farisi'nin kabilesinden İmam-ı Azam'dan büyük alim yetişmediği için. Bunlar böylece alimi Kureyş emle otu vakalar da ilme. Kureyş'in alimi yeryüzünü ilim dolduracak. İmam Şafii Kureyş'lidir. Kabile olarak. onu beyan ediyor. İmam Malik hakkında beyan ediyor. E şimdi onların onlarda özel immetler var. Onlar onun için bir haftada kalsa fark etmez. Bir saatte kalsa fark etmez. Çünkü amelini değiştirecek payı yok. Zaten her dakika ölecek gibi yaşamış. Devamlı ahirete hazırlanmış. Onun için bir ilave amel ziyade etmesine gerek yok. hafta kaldı deseler bizim durumumuz ne olur? Yani kesin bilgi gelse o doktorlara bakma sen. İki ay yaşar diyor, yirmi sene yaşıyor. E yani onlar uydurabilirler. Ben onu demiyorum. Kesin bilgi gelse diyorum yani. M misal veriyorum. Sen ne yaparsın diyor. Gidip de diyor talak bahsini, nikah bahsini okur musun? Ulan ne ne? Evlenmesi mi kaldı zaten? Bir hafta sonra yolcuyuz yani. Nikah bahsinden ne alakası var? He? Benim şey kitabımı okur musunuz yani? Kız seçerken evlenecek kızda aranan vasıflar. O kitabı okur musunuz bir hafta kalan? Nişan nikah kamı. Ne gereği var? İman İslam İlmali'nin cenaze bahsini açsanız çok münasim olur yani. Arkada bir bölüm var yani cenaze bahsi. Ona da güzel yazdım ha. Orada da çok ilim var. Çok ilim var. İman-ı İslam'in mühâlinin zannediyorum en son sayfası bak. En son. Orada birkaç rivayet aldım. Mesela diyor ölüm hastalığında kim bu ameli yaparsa diyor ölüm hastalı. Ne zaman hasta oldun? Belki iyileşmeden ölürsün. Yani tabii hasta olmanın da bu faydası da var. Tevbeye fırsat olur. İnsan da biraz kendini toparlar. Bizim gibilere biraz pay verilmeye ihtiyaç var. Biz evliyaullah'tan değiliz. Ani ölsek biraz sıkıntı çıkabilir bizim. Mevtul fucce nimetul salihin ve nimetul talihin. Ani ölümler salihler için nimettir, talihler için yani talih kötü demektir, fasık demektir. Fasıklar için azaptır. Çünkü neden Tevbe fırsatı bulamaz. Ama iyiler zaten hazırdır, mamazam. Sen hemen git. Hiç fark etmez. Onun için e, ölüm hastalığında mesela orada hadis-i şerifler var. İman İslam Ülvan'ın son sayfası. Yani hasta oldun hemen onu yap. Çok kolay zikirler şunu okursa diyor. Çok da kısa. Yani her hastanın ağır kanser hastasını inleyen adam bile okuyabilir yani kolay şeyler. Bunu diyor okuyan diyor kesinlikle cehenneme girmez ve kesinlikle cennet elinde ateş ona değmez diyor. Hadis-i şerifler var ölüm hastalığında. Allah'ım kurban olduğum, gaf, gafil ölmekten muhafaza et. Allah mutlaka öleceğimizi önceden bildir ya Rabbi. Amin. Rüyalarla uyar ya Rabbi. Amin. Bize ya Rabbi sana yöneliş tevbe nasib eyle. Amin. Tevbe fırsatı ver ya Rabbi. Amin. Kul haklarından helallık alma fırsatı ver ya Rabbi. Amin. Temizlenme fırsatı ver ya Rabbi. Amin. Huzuruna pis alma ya Rabbi. Kulakları ile senin hakların üzerimizde kalarak kabza eleme ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli aleyhi Muhammedin. Ve alâ alâ aleyhi sâb-i sâb da okursunuz, amel ederiz inşâAllah. En korktuğum şey gafil ölmek. Bundan dolayı ne yapmamak lazım? Gafil yaşamamak lazım. E, gafil yaşamazsan gafil ölmez. Ama nasıl gafil yaşamayacağız? Bir bak urși daldırıp gidiyoruz. Onun için Hep zikir üzere Mevla'yı unutmamak Yani onu nasihat ediyor. Diyor evladım, Umründen bir hafta kalsam Yani herhalde halde sen Fıkıh ilminin, kelam ilminin teferruatına dalmazsın, değil mi? Yani şu anda onlar sana lazım değil. Bu ilimler sana ahiret yolculuğunda yani bir hafta kala yardımcı olmaz. Ama zamanında bunları öğrenseydin, okusaydın, okutsaydın, vazetseydin falan bunlar salih amel olarak sana yarardılar. Yarardılar ama bir hafta kala artık senin başka şeylerle meşgul olman lazım. Yani kalbini hazırlaman lazım, temizlemen lazım. Mevla ile meşgul olman lazım. Murakabe ile meşgul olman lazım. Murakabe. Onu geçen derste söyledik. Çok, çok izah edemedim. Yani tarikat dersinde zaten e, dördüncü dersten sonra murakabeler başlıyor. Bu murakabelerde yani murakabe gözlemek demektir. Murakabe altında tutuluyor. Yani müşahede manasına. Rakip gözcü demektir. Allah'ımızın isimlerinden biri Er-Rakî bu Celle Celaluhu. Herkesin bütün yaptıklarını Allah nedir? Celle Celaluhu, murakıptır. Murakıp kelimesi de buradan geliyor. E sen kalbine gözcülük yapacaksın. Nasıl gözcülük yapacaksın? Giren hesap çıkan çıkanı hesap edeceksin. Yani kötü düşünceler, hasetler, fesatlar, gayızlar, buzlar adavetler, kinler, İşte efendim ne bileyim yani Bunları e, temizlemek lazım Çünkü ölümüne bir hafta kalmış E sen hala Ahmet'in Mehmet'in nefretiyle meşgulsün Efendim Zamanında bana şunu demişti Öbürü bunu yemişti Öbürü bana surat asmıştı Belki bana laf çakmıştı Bunları kurmuşsun mısın 20-30 sene 40 sene 50 sene Bu düşmanlıkları kalbe Çıfıt çarşısı gibi doldurmuşsun Ve bunları da burada koruyorsun Bir de korkuyor ki kinim geçer diye Mesela bana diyorlar ki Benim yakınlarım Hiç kin tutamıyorsun ya ne biçim adamsın diyorlar Ya çünkü onlar Kin tutmayı marifet biliyorlar Çünkü sen diyorlar kin tutmadığın zaman Düşmanın yanına geliyor Özür diliyor numara yapıyor seni kandırıyor diyorlar Ne yapayım Ben el-i itikadından düşmanlık olmasın yoksa. İtikadı düzgün olduktan sonra bana ne yamuklar ne yanlışlar yapanlar oldu oluyor. Ben onlara daha fazla iyi davranıyorum. Maddi zararı mı? Çok maddi zarar yapmışlar diye. E ben o işi uzatmıyorum ki. Ama insanlar ne yapmıyorlar? Allah için, din için buğuz ve kin yapmıyorlar. Ya nefis için ki buğuz ve kin yapıyorlar. Adamın menfaati varsa sahabeye sövenle buluşabiliyor. Allah göktedir diyenden görüşebiliyor. Yani her türlü muhabbet ortamları oluşabiliyor. Ama onun kendine bir zarar verdiği zaman ölene kadar artık o adamla asla bir araya gelmiyor. Halbuki o adamın itikadı eri sünnet ama amelde sana yanlış yapmış olabilir. Bunu affetme muamelesi nerede kaldı o zaman? Ama helal sünnet itikadında taviz veremeyiz. Neyini affedeceğim Allah istazsın. Yani ben adamı affedemem ki el-i sünnet itikadına muhalifse, o ayrı bir şey. Ama maalesef bizim kıstaslar, mizanlar, teraziler hassas ölçmüyor. Nefse dokunanlar da kavga gürültü sürüyor. Allah, Peygamber eli sünnete, mezhebe, tarikata, tasavvufa, meşayika ne demişse demiş adam, ya ben ne, Adamda kırmızı çizgi yok ki. Adam mesela geçen gün yine bir tanesi ne diyor? Bir adamı müdafaa diyor. Halbuki müdafaa atmıyor. İşte adamın hakkını savunuyor veyahut da şöyle. Adam terörist. Adam terörist için diyor ki bu teröristi desteklemiş. Bu kadar asker polisin şehit olmasına gezdermiş. Belediye başkanıymış. Bilmem ne PKK'lı. Ya diyor bu diyor hastaneye çıksın. Ya da hastane değil evinde otursun diyor. Evine çıksın diyor. Ya kardeşim niye bunu diyorsun diyor. E diyor ki biz diyor görüştüğümüz zaman elimizi tıkıyordu. Tokalaşıyordu bizle diyor. Ya o seninle tokalaştığı ellen askere polise kurşun sıkmış adam, bunlar terörist. E sen şimdi bir de diyorsun ki bak, benim elimi sıkıyor diyor. Demek ki senin elini sıktıktan sonra vatana millete kurşun sıkmış, hiç fark etmiyor, öyle mi? Çünkü millette ne yok? Kırmızı çizgi yok ya. Ne milliyetçilik kalmış, ne vatanperverlik kalmış, hiçbir şey yok. Burada bir itikadı muhafaza bekleyebilir misin? Bekleyemezsin. Niye? Yüzüme gülüyor mu? Elimi sıkıyor mu, suratıma bakıyor mu? Öte yandan Allah Peygamber'e, vatana, millete ne yaparsa yapsın. Bana ne? En akıllı geçiren insanlardaki ölçüleri görüyor musunuz? Görüyorsunuz işte. O zaman ne bekliyorsunuz? Bizim adaletimiz Allah için olsa bunda sorun yok. Ama buğzumuz, adaletimiz nefsim için olsa bunda sorun var. Bu vaziyette kabre girmek sıkıntı. Onun için evladım diyor, evvela nefsinin kötü sıfatlarını bir tanı bakalım. Sende haset var mı? Olmaz olur mu? Bir adamı kıskanıyorsun. İş dünyasında, maddi menfaatta, çalıştığın memuriyette, hocalar arasında da bolca bulunur bu kıskançlık işi, vesaire. Ölümüne bir hafta kalmış. Şu kız kaçlığı bırakıyorsun. Bırakabilir mi? Bırakamaz. Çünkü kalp hastalıkları fecidir yani. Damar tıkanmasına benzemez. Ne dedi bu cehil? Bu zamana kadar düşmanımdı şimdi adam oldu. Daha beter düşman olarak ölüyorum dedi. Ulan. Bari ya Allah beni affetsin. Ben onun hak olduğunu biliyordum. O da benim için istiğfar etsin. Ey İbn Mesud git benden bir selam söyle. Diyebildi mi? Ne dedi? Daha beter düşman oldum, geberip gidiyorum dedi. E durum bu. Haset yerleşmiş, ölmek üzeresinde sen, felan adamı affet. Sinirinden canlanır ya. Ne diyorsunuz lan? O adam benim kanlı bıçaklım. Ya ölüyorsun, ölüyorsun. Bir kelime-i şehadet gelir. Kulaklarından helalleş. İşi uzatma. Yok. Kini geçmez, hasedi geçmez, buzlu geçmez. E böyle Allah'ın huzuruna çıkarsan nereye yarayacak? Evvela diyor, tasavvuf ilminin konusu ne? Tasavvuf ilminin konusu, ihtisası ne? Oturdun, beş bin Allah dedin, beş bin la ilahe illallah dedin. Murakabeyi de yaptın. Murakabe, murakabe ince bir şey. Allah'ın sana çok yakın olduğunun tefekkürü akrabiyet. Allah Teala benimle beraber olduğu mulazası, meyyet murakabesi. Bunlar efendim tefekkürler. Dersin ehli bunu biliyor. Bu murakabeler lazım. E, lazım ama adam bütün murakabeleri bitirmiş. Diyelim 21 ders 21 senede bitiyor. Normal yürüyüşte yani seyrisülükte. sülükte 21 senede derslerin, zikirlerini bitirmiş. Kazası da yok. Yani o kadar da düzgün vakti vaktine dersini atlatmamış ki bizim tarikat biraz zordur. 3 saate falan ulaşıyor tümü dersin. ilerki derslerde 3 saat falan da insan Allah'a ayırabilir yani. Ayırmalıdır yani ama zor. Başka tarikatlarda kolay. 500 la ilahe illallah çek diyor. Otobüste de olur. Sağa sola da bakabilirsin diyor. E adam da diyor tamam diyor. Sağa solu seyrederek 500 la ilahe illallah çeker. Tamam sen bizim tarikattansın. Evliya oldun diyor. O ayrı bir şey. Bizim tarikat işi zor biraz. Yani zikirler biraz vazife icabı yani. Zaten aşağısı kurtarmaz ki. la ilahe illallah'tan aşağı kalbinde zerre kadar kıpırdamama bile olmaz. Şahin Akşipendi Hazretleri bunu böyle tespit etmiş. Meleke kesbetme meselesi. E tamam. E fakat bakıyorsun kardeşim, Herkes de bu olmuyor. Adam dersleri bitirmiş. Kazası da yok. Ama adam da hala kıskançlık var. Allah Allah. Bu kadar murakabe yapan adam bu kadar senede kıskançlık diye bir şey kalmaması lazım. Adamda efendim kim var? Şahsi, şahsi kim var? Nefret var, buğuz var. Dünya muhabbeti var. Nasıl oluyor? Demek ki bu derslerden hiçbir şey anlamamış. He? Maksadı neresiyse Ankara ise Ankara'ya gitmiş. Gitmiş ama Gece gitmiş herhalde, ne Sapanca'yı görmüş, ne Geri haberi var. Hiçbir şey bilmiyor. Bolu'yu da alttan tünelden geçmiş herhalde. Dağ da, bayır da görmemiş. Tarikat derslerini bitirdim. O dersler mi seni bitirdi, sen mi onları bitirdin? Bir şeyden haberi yok. E sen diyor evladım, kalbin murakabesi lazım. Allah'ın muhabbetinin cilasıyla tasfiyesi lazım. Tasavvufun ilgi alanı ne? Nefsi tezkiye, kalbi tasfiye. Lafta kalmış, lafta kalmış. Hakikatına mumla arasak bulamıyoruz. Nefsi tertemiz etmek, kötü huylardan arındırmak kolay mıdır? Çok riyazat lazım. Ha bizim tarikatta riyazat işi pek yoktur. Yani çok açlık, çok susuzluk çekmek, sıralı oruç yoktur. Ama bizde de daha zoru vardır. Pazartesi, Perşembe. 13, 14, 15. Bunlar daha zor. Adam şimdi oruca bir takıyor Sam-ı devam edip gidiyor. Fakat adama dersen ki pazartesi tut, salı çarşambaya, perşembe tut. Bu daha zor geliyor. Neden? İki gün alışıyor, üçüncü gün yeniden azap gibi geliyor oruç tutmak. Çünkü sünnete ittibada böyle bir durum var. Anladın mı? Adama diyorsun hiç uyuma, o kolayına geliyor. İçiyor kahveyi, mukızattan, uyanık duruyor. Ama adama diyorsun yat, Üçte kalk. Ya bir yatıyor, yani üçte saati kuruyorum. Üç, ayılıyorum. Dörde çekiyorum. Bir daha beşe çekiyorum. Nasıl olsa imsak, altı kırk beş. Yani düştü biraz herhalde. Nasıl olsa altı kırk dört. Ulan ucundan kurtaranı altı çeyreye kadar çektiğimi bilirim ya. Ulan ne kaldı o yirmi dakika zaten abdestim sürüyor on dakika. İki rekat kurtarabilirsem Allah kabul etsin. Teheccüdü, ha sabah namazını demedik, ha yanlış anlamayın. Hepten siz de saati 9'a çekmeyin yani. Ama yatmasam daha kolay. Uyanık duruyorum. Lan biraz yattım, tadını alıyorsun ya. Tadını alınca zor oluyor, anladın mı? Mesela zina yapanların çoğu evlilerdir. Anladın mı? İlahi, anladın sen. E şimdi kardeşim, İşte şeriat, <gülüyor> sünnet, istikamet, sünnete ittiba. Çok aç, tam aç durmak yok, tam uykusuz kalmak yok, tam çok şey da sünnete ittiba. Fakat işte, yani Evliyaullah'ın bugün yine bazı beyanlarını gördüm. Diyorlar ki, bu açlık olmadan bu nefis temizlenmesi çok zor. Tabii hepten Nasrettin hocanın eşya gibi tam alışacak eceli geldiği işini yapmayın ama Azatmak lazım geliyor. Azaltmak, azatmak. Çünkü nefsi kötü huylardan temizlemenin en büyük çaresi bu açlık. Yani mesela Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh biliyorsunuz çok güçlü, çok kuvvetli, iki metre boyunda çok sağlıklı radıyallahu Teala Aşi annemiz, o da ıı, zayıf, nehif idi. Zayıf, nehif idi. Ömrü boyunca hep oruç tuttular biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in yemek yediği gün yok. Devamlı oruç. Demek kendini öyle nefsinle mücadelesinde efendim onun da tasavvuf yolu kendine göre seyri sülüğü var. Her sahabenin kendine göre bir tatbikatı var tabii. Oruca devam eder. Ayşe annemiz oruca devam eder. E bunlar Cennetle müjdelenmiş ya. Cennetle müjdelenmiş insanlar. Niye bu kadar tutuyor? Ebu Talha Ensar Radiyallahu Anh 40 sene bayram günleri hariç sıralı tuttu. 40 sene. Allah. Mansur İbnü'l-Mu'temir, İbnü'l-Mu'temir çok büyüktür. Onun tesbihatı var dualarım kitabında. Meşayih'ten birisi Yunus İbnü'l-Ubet miydi? Şehit düşmüştü. Onu manevi aleminde gördüler. Ahirette Ameller arasında, faziletler arasında en çok neyi gördünüz? İmam-ı yazıyor bunu İhya'da. Dedi ki, Ebu'l-Murtemir'in tesbihatı var, bir zikirler yapmış. Bu ahirette ona çok değer verildiğini gördü. En çok o zikret değer veriyor melekler. O duallar kitabından da acayip bir tesbihat. Hadi de mâ halek ve adede mâ vukâlik ve zîneti mâ halek ve zîneti mâ ve halek ve ve devam ediyor. Gökler, yerler az geliyor. 18 bin alemi taşıyor. O kadar tesbihat var orada. Kısa ama yarım sayfa fakat mana çok. Mesela o zat, 40 sene gündüz oruç tutmuş. Geceleri devamlı kıyam. 40 sene bir tane şey yok. Mesela bunlar nasıl insanlar? Amir ibn Abdillah, radıyallahu teala. Her gün nafile namazı nafile namaz. Bizim nafile namaz kaç dakika? 12 rekat sünneti müekkedeler var. Şu anda bizim kıldığımız 12 rekat sünneti müekkedeler var. Gayri müekkedeleri de eklersen, ikindi 4 ile yassının öndeki 4, 8 daha eklersin. Buna kaç ediyor? 20 mi ediyor? Efendim, 20 rekat yani normal namaz kılanlar şu andaki usule göre nafile namaz kılıyor. Hani işrak kılıyorsan kuşluk veya teheccüd veya abdest şükrü falan falan Toplasın etsin 30-40. He? Nafilemiz yani en tarikat ehli, en babası 40 rekat, 50 rekatı geçmez. Öyle mi şimdi? Hesap meydanda yani. Evliya Allah'ım sen, Rabiatü'l-Adevi'ye radıyallahu ya. Bin rekat nafileci vardı. Bin rekat günde. Ve derdik hiç cevap ummuyorum. Yarın ahirette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye edeceğim ee, diğer ümmetlere desin ki sizin ümmetinizde böyle kılan var mıydı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftihar vesilesi olsun Sevap için yapmıyorum Yani manaya bak Demin ne dedim yüksek immetlileri sever Ucuzcuları sevmez Şu niyeti görebiliyor musun? Biz olsak niye sevap beklemiyorum ya Hem canım çıktı bin rekat kılıyorum Sevap da istemiyorum, enayi miyim hesabı. E şimdi kafam bu kadar basıyor işte. Bak orada ne niyetle kılıyormuş. Amir İbni Abdillah radıyallahu anh Allah'ın her gün bin rekat nafile. E bu Ayyaş radıyallahu anh evinin bir zaviyesi köşesinde 18 bin hatim yapmış. 18 bin hatim bir yerde oturup sıralı zikirle başkırılıyor. Kehmes İbni'l Hasen, Bunda adını yeni duydum ben bu bariyi inceledim. Kehmez. Kehmezibdil Haşan radıyallahu anh. Evliya olan en ileri gelenlerinde. Her ay virdi 90 hatim. Nereye tekabül ediyor? Günde 3 tane. Nasıl yetişiyor bu adam? E, zamanlarına bereket verilmiş, ömürlerine bereket verilmiş. Umer İbn Hanan radıyallahu. Anh. Her gün tesbih, zikir. Sen diyorsun Nakşibet tarikatında 5000 diyorsun adamda 5000 zikredilir. Sıf Sübhanallah ve bihamdi zikri tesbih her gün nafile 100.000 bin yüz bin normali yani bunu normal yapıyormuş bunu Sübhanallah bihamdi. Ya 100 kere güneş doğmadan çekemiyoruz ya. Güneş batmadan akşamdan evvel 100 kere çekebildik mi? Çoğumuz çekemedik. Çoğumuz çekemedik. Bugün mübarek Cuma gecesi girmeden. Evvel, ikinden sonra akşamdan evvel Sübhanallah 100 kere okuyamadık arkadaşlar. Halbuki Mevla bize doğmadan, batmadan güneş tesbih edin, hamdimi, hamd ile tesbih edin buyuruyor. Bu ne fakirlik ya? Bu ne iflas ya? Kendimizin aleyine ne kadar dolaşıyoruz de, çalışıyoruz. Bu insanlar nelerle uğraşıyor arkadaş. Gecenin ikisinde internette canlı yayın yemek programları var. Canlı yayın. İkide, ikide, 3'te giriyorsun 3'te orada yemek pişiriyor canlı. Bir tane canlı yayın yok hatim okuyan. Bir tane canlı yok üçte tespih eden. Gerçi siz tespih ediyorsanız canlı yayına vermeyin tabii ki. Riya olmasın. İlla vardır. Ama insanlar durmuyor arkadaş ya. Sabaha kadar. Hayır. Hoca sana ne ya adam gecenin üçünde yemek yiyor. ya ben onu demiyorum ki yine de anlamadın Kaç Whatsapp'ta kaç takipçisi var biliyor musun? O gece ikide yemek yapanı 700 bin Benim kaç takibim var şeyde Youtube'da Yüz bine zor çıktı Ne diyeyim size şimdi? <gülüyor> Fatih'a okuyacağım ama Hayatınıza okuyacağım ya Allah sizi ihya etsin yani <gülüyor> Ya biraz canlanın kıpırdaşın ya Bir kıpırdaşın ya. Millete ayet, hadis okuyoruz, tebliğ yapıyoruz. Para mı topluyoruz ya? Allah için üye olun diyoruz YouTube'a diyoruz. Daha 100 bin olmuşuk. Demesinler mi ki gecenin ikisinde yemek programı var. 700 bin üyesi var. Bizim cemaata dedim. Yani artık ruhuna. Ne yapayım ben size ihya olmanız için okuyabilirim yani Fatih Fatiha ölülere okunmaz hep yani. Dirilere de okunur yani. Allah hepimizi ıslah etsin. Ya bu yüz bin olacak iş mi? Ya bu kadar ayet hadis okuyan efendim daha ne pis programlar var onları ki kaç milyona gider Onlar da demeyeyim yani. Hadi yemek meşrudur diye yemeği söylüyor. Anladım mı? Ya yani ya insanlarda heves yok ilme merak yok ayet hadis bana ulaşsın haber gelsin paylaşılan videodan haberdar olayım birine atayım ya. ne var bir tuştan üye oluyorsun onu da yapmıyorsun. E bugünün cihadı bu. Bugünün tebliği bu. Nasıl ulaşacağız, ulaştıracağız hakkı kardeşim biz? Ne yapabiliriz tek başımıza evde oturuyoruz? Ancak okuyoruz, okutuyoruz, yazıyoruz, sohbet yapıyoruz. E sen ulaştırmıyorsun. Kendin de ulaşmıyorsun. Ama dünya, bütün milletin gözünü, gönlünü boğmuş, Kaplamış. Ondan sonra bereket diyor. Nasıl bereket olacaksın? Nasıl bereket? Zaten o şeyden, internetteki şeyleri takip eden adamın vaktinde bereket olur mu? Beş saat bir anda geçer. Ne yaptığından haberin olmaz. Ne teheccüdün kalır, ne işrağın kalır, ne kuştuğun kalır. yüzümsüz anca bakıyor, o yana bakıyor, bu yana bakıyor. Şu haber var, kim ne yapmış, kim ne yemiş, kim ne yemiş... Ne işimiz var ya? Zaruri bir haberler o da... Işte namuslu kanal bulursanız, namuslu. Yalan konuşmayan, dürüst, namuslu varsa bir şey, belki Bir haber en fazla O da zaruri haberler, o da karı kız mesele çıkmayacak yani Nerede? Zaten internet yani Bir çoğu haberlerin yalan dolar E sen Nerede Sübhanallah'a ben de okuyacaksın yüz kere ya? Adam yüz bin okuyor günde Bir gün değil, beş gün değil Bunlar da Allah'ın kulu ya! Bunlar da yaşadılar bu dünyada, yediler, içtiler. Bunlar da evlendiler, çoluk çocukları oldu yani. Bahane etmeyelim. Bahane etmeyelim. İşin var, gücün var. Allah görüyorsa ne işin var, ne gücün var. Neyle meşgul oluyorsun? Ama şimdi bir hafta kaldı ölümüne dendiği vakit, ne yapacaksın? Tutuşacaksın. Neden? Her taraf sakat. Ne ile tamir edeceksin? Bir, 50 sene, 60 sene, 80 senelik hayat bir haftada telafi olur mu? Bu kadar zararcıyan var yani? Bari zararın nereden dönersek kârdır kabilinden çoğumuzun belki bilmiyorum çoğumuz yaşadığımız kadar yaşayamayabiliriz de gençlerde var tabii ki. Ya kalan ömrümüzü bir hesaba koyalım da mübarek. Kalan ömrümüzü ya. Dünya zaruretle yetinmek lazım. Zaruret. Bu kadar. Bunun dışında efendim kalbi murakabe edeceksin. Her an ölecek gibi dünya ilişkilerinden razı edecek dünya dünya mahabbetine çeken şeyler. Değil mi? Yeni çıkan arabaların sitesine giriyorsun Hangi model araba çıkmış? Benim hobim var araba hobi. Ya arkadaş alacak paran var mı? Yok. Boşuna meşgul oluyorsun. Zenginin malı zürdün çenesini yorarmış. Ne işin var senin araba hobisin varmış bilmem nemiş. Paran varsa git al. Para yoksa kafayı takma! Hanım helalından paran varsa, zekatını verdiysen alıyorsan al, ben bir şey demiyorum. Ondan sonra cep telefonları çıkar, onlara bakar, öbürü çıkar, beriki çıkar. İşi gücü adamı dünyaya bağlayan şeyler. Hiç ölmek yok, kabir yok, ahiret yok. Şu mezarlıklardan da canlı yayın yapsalar geceleri siteler ya. Birkaç mezarlığa gitseler, böyle bir süt bulursa kaç üyesi olur sizce? Hiç. Ulan gece vakti bile de mezarlık mı seyredeceğim kardeşim? Bir de böyle açık mezar da yapmak lazım. Açık mezar. Yani taze ölü için hazırlanmış. Açık mezar böyle. Birisi yapmış geçen. İçine gitmiş yatmış. Orada biraz zikirler yapmış. Sonra onları videoya atmış falan dediler. Falan. Milletin hiç itibar etmemiş yani. Milletin morali bozulmuş yani. Yani çok uygun bir şey bak. Mezarlıktan canlı yayın. Geceleri. Adam bir bak uykun kaçtı, hemen abdest al, teheccüde devam. Yani bu, bu. ben burada yatacağım da kardeşim. Biraz da böcekli, kurtlu şey, topraklar var. Yılanda bulunursa makbule geçer yani. Çok güzel olur, çok. Keyfin kaçar. Dünyadan seni soğutan ne var? Onunla uğraşacaksın diyor. Ne seni dünyaya meylettiriyor. Bunlardan yüz sevecek diyor. Durum bu. Yani ben şimdi şeker hastasıyım. Ben şimdi tatlıcı dükkanında ne işim var ya? Öyle mi? Bir kere gittim öyle. De çok methetdiler bir tulumbacıyı. Dedim ne kaça patlarsa patlasın ama gittim ölçtük, piştik, tartı terazi gram mıram insülini ona göre ayarladık falan. Neyse idare ettik yani. Ama ben şimdi haftada bir tatlıcıya gidebilir miyim ya? Ömrümde bir kere gittik. E şimdi ben hastayım. Ha benim önüme, ben hanıma diyor muyum ki tatlılar önüme diz? Niye? Ben nefis cihadı yapacağım. Görüp de yemeyeceğim. Böyle bir hareket yok ya. Ne diyorum? Sakın bana gösterme. Siyaset budur. Nefisle siyaset lazım. Göreyim, İtibar etmeyeyim, nefsimle harp yapayım Lan sen nefsini harp edecek adam mısın? Pat kendini içinde bulursun ya Ha tabii Nereden biliyorsun? Benden biliyorum O zaman görmeyeceğiz abi Şimdi dedim bana dedim bir tabak dedim Tabak şey dedim bak biraz inşallah iyileşeceğim değil mi? E tabii ver dedim şuradan Şey dedi o kadın söylüyor profesör 30-40 zeytin yiyebilirsiniz diyor Ya zeytin yenir de <gülüyor> yumurta yenmez arkadaş. O kadar yumurta yedim. Dedim abi incecik bir dilim çavdar ekmeği. Çavdar ekmeği tavsiye ederim. Çavdar unu falan satıyor değilim, yanlış anlamayın. <gülüyor> çavdar ekmeğinin kalorisi çok az. Yani ne diyeyim sana? Normal beyaz un asla çıkarın hayatınızdan. Fırıncılar dava açabilir, satranççılar açmak istediği gibi. Fakat doktor diyor yani. Temel Yılmaz Hoca diyor benim diyabet doktorum. Beyaz un yiyeceğin ne diyor? Ekmek. Al diyor şekeri bir alıp böyle yediyor. Beyaz şekeri ha böyle ye diyor yani. Beyaz ekmek öyle bir şeymiş. Onu kestik elhamdülillah. Zaten az dilim yerdim de. E şimdi bakıyorum abi. Bir dilim beyaz ekmek yiyeceğine çavdardan üç dilim yiyebiliyorum. Aynı şey karbonhidrat adak 2 diyor. İki, iki, iki buçuk. Çünkü kalori şeyi öyle, karbonhidratlarının şeyi öyle. Çavdarın mesela hafif. Ulan ben arpa sünnettir diye arpaya şey edeyim dedim, dayanayım dedim Baktım arpa da şeyden beter Ne onun adı? Beyaz undan beter şey var, karbonhidratı var biliyor musun? Onun için Merkeplere arpayı yiyor, duruyorlarmış Ondan sonra vur sırtına Bütün köyü taşıyor Tabii arpa çok kuvvetliymiş Ha ben de dedim Sünnettir dedim, de, sen sünnettir Sabaha kadar kılmıyorsun ki <gülüyor> Arpa sünnettir ama Oturup yatıyorsun yani 13'ü şimdi ben bir dilim ince dilim efem şey 15 10 20 zeytin bit tamam. Ya bir hafif oldum. E tabi size de tavsiye ediyorum ama siz böyle 7 20 zeytinden kor korutmazsa sizi çalışıyorsunuz benim gibi tembel değilsiniz. Ama ekmeği çavdar yapın mutlaka. Anladın? Yani az atmak da mümkün mertebe Bir vücudunun bir kalori dengesi var yani 2000 kaloriyle yasıyorsan, normal insan. 4000 5000 alırsan bu Allah muhafaza yani. Ne kolesterol kalıyor, ne damar kalıyor, ne bir şey kalıyor. Her yer tıkanıyor. Her şeye zarar. Onun için nefisle mücadelede siyaset. Tam öldürmeyeceksin, tam canlandırmayacaksın, orta halde bırakacaksın ama illa da riyazat. Yani riyazat ne demek? Azaltmak yani az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek. Mümkün mertebe insanlardan firar, firar, firar. Bunas'tan özlet et hakka gidelim. Cemal-i Bâke edelim. Çünkü mutlaka insanlarla oturup konuştuğun zaman hasıl hayraim başka, evine misafir geldi, sen gittin mescid gibi bir oda yapmışsın, kapıyı kapattın orada meşgul oluyorsun. Olur mu bu şimdi? Olmaz. O zaman oradaki ibadet ne? Misafiren misiniz demek. Çay getirmek, öyle mi? Ondan sonra hanım geldi, kahve tıklatıyor. Ne oldu? Yav komşu geldi ya, salonda seni bekliyor. Ben ibadetle meşgulüm. E, böyle olmaz ki. Ama mümkün mertebe irtibatları ne yapmamak lazım? Çok artırmamak lazım. Yani gelirse hakkı terettüp eder, misafir edecekse. Çok samimiyet de iyi. Değil. Çünkü ne diyor? İcazetnamelerde bize verilen icazetnamelerde şeyhlerimiz, şahımız, üstadlarımız ve kallil minelekh ihvan kardeşlerini azalt diyor. Ya sen diyordun ki Hoca ben de i Şerif var dinde kardeşlerinizi çoğaltın. E dinde kardeşlerinizi çoğaltın. Buraya sohbete gelirken çok adam getirin demektir o. O ihvanı çoğaltın. Dinde, ibadette, tekkede, Mekke'de. Anladın? Yoksa efendim okeyde, pokeyde, satrançta kardeşleri çoğaltın demek değil o. Öte taraftan ne diyor ulemma ve meşak'a? Kallimnel Kardeşlerini azalt diyor. Yani arkadaşları ne yap diyor? Azalt. Çünkü çok kişiyle tanıştığın zaman ölüsüne gideceksin, dirisine gideceksin, çocuk doğdu gideceksin, düğününe gideceksin, derneğine gideceksin, hak var, hukuk var. Ama az kişiyle tanışırsan, Başın çok ağrımaz. Öyle mi? E şimdi hepsine de bir çeyrek meyrek götüreceğin, E o çeyrek de pahalandı yarımı buçu geçtiği. Eee. O zaman az tanışmakta da, <gülüyor> fayda da var yani. Feinne ekallah zararihim diyor. Bizim icazetnamelerin metninde. Arkadaşların en az zararı nedir diyor. En az zararı. Ya bunlar namazlı ya. Tamam ben zaten namazsız namazsızla niye arkadaş oluyorsun ki zaten? O konudan hariçtir. Namazsızdan bahsetmiyorum. Namazlı, abdestli, ehli sünnet ya bu adam. Ya ben zaten ehli bidattan, ehli bidatla arkadaş olunur mu ya? Sen ne diyorsun ya? Kader inkar eden adamla muhabbet ediyorsun. Nasılsın, iyi misin? Cenazesine gitmeyin, hasta ziyaret etmeyin diyor hadisleri. Onları konuşmuyorum zaten. Sen ne anlıyorsun ki? Senin benim gibi itikadı İşte ameli aynı bizim gibi bir adam. Yine de azaltalım diyor arkadaşlara. Çünkü en az zararları nedir biliyor musun diyor. İzatü vaktik. Vaktini zah ederler. En az zararı. İçkiye çağırmadı. Kumara götürmedi. Zinaya götürmedi. Harama düşürmedi. Yalana düşürmedi. Ama en az zararı ne olur? Bir kişi fazla bir kişi fazla tanıştığın zaman. Komşu muhabbet falan. En az zararı diyor vaktiniz zah eder. Ne demek? Konuşmak icap eder, nasıl iyi misinden başlar, mevzu mevzuyu açar, bir de vakti yarım saat, bir saat geçer. Sen o yarım saat, bir saatte 200-300 Kur'an okurdun. Gitti. Sermayeden yedin şimdi. Peki vaktiniz ay ederdi. Vakit vakit nedir? Ya hoca bizde bol vakit mi bulunur? Ne kadar harcansa da zararı yok, zaten nasıl vakit geçireceğimi düşünüyordum ben de. Adamdan iki lafladık, vakit geçti, iyi oldu falan. Ya vakit senin Ellezi vera sümalik Sermayendir Senin paranı azaltan bir adamla durumun nasıl olur? He? İkide bir geliyor Çay kahve bilmem ne masraflarda da sana ödetiyor Sen de enayi gibi Alman usulü de yapamıyorsun Efendim Türk usulü gidiyorsun E bir kere ben ısmarla Bir daha ben, bir daha ben Adam da senden her gece muhabbet istiyor Bilmem ne, sen de bir bakıyorsun Aylık gideri bin liraya ulaştı. Ye iç yat aşağı. Ne yaparsın? Hanım ne yapar seni? Hanım ne yapar? Hanımlar akıllıdır. Lan de bu adamla bir daha görüşmeyeceksin. <gülüyor> Niye? E bu ne ya? Zaten iki bin lira para alıyorsun. Bin lirayı bu herife yediriyorsun. Çoluk çocuğun nafakası ne Ya hanım bildiğin gibi değil. Bir muhabbet bir muhabbet. Adama bayılıyorum ya. Biz de burada açlıktan bayılıyoruz diyecek kadar. Şimdi senin paranı zayi edene Yanaşıyor musun? Paranı harcatana Arabanı çizdirene Elbiseni lekeletene He? Telefonundan beleş arayıp sana para yazdırana Nasıl davranıyorsun? Çok soğuk değil mi? Bulaşmayalım abi Peki vaktini kaybettirene Hivet dedikodu laka luka Velev ki haram da olmasın, helalından da olsa boş konuşma, fuzurlu hikayelerle ömrünü geçirtiyor bu adam senet. Onun diyor, ne kadar az arkadaş, o kadar vakit sermayesi sana kalır. Bu kalan sermayede neyine yarar? Neyine yaramaz ya, bila ila illallah desen, dört bin büyük günahını sildirir. Bir subhanallah abim diyesin, mizanı doldurur. Belki öleceğine denk gelir, bila ila illallah imanını kurtarır. Öyle bir dakikada zel, zel olur, bir dakikada bir olur, oluyor. Bir bomba patlıyor, canlı bomba şu anda anında adam ölüyor. Her an son nefes olabiliyor. O zaman niye zayi ediyoruz arkadaş bu vakitlere? Onun için diyor senin ömründen bir hafta kalsa deseler. Sen, o diyor ki fıkır, ilmi kelamın teferruatını bırakırsın diyor. Halbuki bize göre bu, ma bu lafın manası ne? Biz zaten ne fıkı ya? Biz ilm bile uğraşmadık ki bu yaşa kadar. Zaruri öğrenmemiz gerekenlere vakit harcamadık ki. Bu İmam Gazali Hazretleri sır bilimle uğraşana bir nasihat ediyor. İlmin şu konularını bırakır da bu konulara biraz daha ağırlık ver, kalbini murakabe yap, nefsini kötü huylardan arındır, tasavvufa geç diyor. Yani ama bize ne demek lazım? Bize daha el i sünnete göre itikadını bir tahsiye et demek lazım. Daha eliften başlamamış kişiye. Bir hafta kaldı deseler bize nereye yetiştirebiliriz ki biz? Halbuki belki de bir haftada kalmadı yani. Onun için şu an ve şu nefes hemen itikattası, sonra zaruri bilgiler ilmi hal, namaz oruç kusurla apte sül lazım olan. Onun dışında nefsi kötü huylardan temizlendirmek için zikir, riyazat, az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek suretiyle nefsi bir hesaba çekmek. Ve kendine gelmek ya dağıtmışık gidiyoruz yani kim toparlayacak bizi allah Teala'nın mahabbetiyle meşgul olmak. Şimdi i̇şte Allah'ın mahabbetiyle, sevgisiyle nasıl meşgul olunur? Yani geçen derste geçti bu. Vakitler yetişmeyince ben tabii bu tarafa kaydırdım. Allah'ın sevgisiyle meşgul olacağız. Nasıl meşgul olacağız abi? Şimdi ben Allah'ımı sevmekle meşgul olacağım. Nasıl olacağım şu an? Şu anda yatsı namazının sünnetini düzgün kılarsam, farzında huşu üzere kılarsam, cemaatle kılarsam, namazdan sonra tesbihatımı, ikilerimi yaparsam, yatmadan evvel okunacakları okursam, secde suresini, mülk suresini, sünnet vesile okursam, bu gece, cuma gece Dukan suresinde okursam, Kef suresini okumanın fazileti var ama yarın gündüz okumak da olabilir, İkisi de caiz. bütün sünnetlerle amel edersem, öyle mi? Yatmadan evvel abdestimi yeniden bir tazelersem, kabir nur namazı kılarsam, vesaire vesaire vesaire. Allah'ın muhabbetiyle nasıl meşgul olacağım? Ben böyle oturacağım Hindi gibi böyle. Allah'ımı çok seviyorum. Allah'ımı sevmekle meşgul oluyorum şu an. Nasıl olabilirim ki? Allah sevenin alametleri vardır. insan üzerinde zuhur etmesi lazımdır. İlk dersin başında bir ayet okudu. Ne alakası var? İşte bu alakası var. Ne buyuruyor? Kul Habibim söyle. Sallallahu Teala aleyhi." <gülüyor> "İn kuntum tuhibbuna Allah'e eğer siz Allah'ı seviyorsanız ve ümmetine söyle" Benim kullarıma söyle. Benim tarafımdan ilan eyle. Efendi babamız alâ der, efendiler böyle mana veriyor. Kul Habibim söyle. Tarafımdan ilan eyle. Yani duyur. Şimdi Mevla duyurtuyor bunu. İlan ediyor allah Teala bize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracı burada. Siz Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizi iddia ediyorsanız, dava delil ister. O zaman ispat edin. Nasaul îspat ediciii? Fettebiuuni O halde bana tabi olun Bana uyun Bana uyană Allah söz verdi Yuhbibkumullah Ben Allah'ın sevgilisiyim Kim bana benzerse Allah onu sevecek Celle Celaluhu E şimdi nereye geldik? İşte buraya geldik Allah'ın sevgisiyle meşgul olman alamet nedir? Rasulullah'ın sünnetine sallallahu aleyhi ve sellem ittibadır Yatsı yıkıldı mı ne yapardı? Yatmadan ne yapardı? Yatmadan okunacaklar, duaların birinci cildine yazdım Şimdi ikinci cilde birinci cildin ilavesiyle tamamlandı yani Öbür konulara geçemedik Çünkü o kadar yatmadan evvel okudukları var Nasıl yetiştiriyordu ya? E yetiştiriyordu, Seni gibi internete bakmıyordu dur konuşmuyordu, onunla bununla uğraşmıyordu Malaya yani yapmıyordu sallallahu aleyhi ve sellem Bütün vakitlerini Rabbinin zikrine hasretmişti Eşinin de senin üzerinde hakkı var Çocuğun da senin üzerinde hakkı var. Haklarını da ifade ediyordu. Bütün hak sahiplerine de hakkını veriyordu. Ama geri kalan bütün vakitlerini uykusundan fedakarlık ederek, istirahatinden fedakarlık ederek Rabbine tahsis ediyor. Çünkü Allah'ı sevmenin alameti bu. Zikir ve ibadetle meşgul olmak. Ama kafamızdan yapacağımıza bu işi sünnete uyalım. Kendi kafamızdan bir şeyler okuyacağımıza, yapacağımıza, onun yaptıklarını yapalım. Neyimize etmiyor? Bu sevgiyi izhar edelim. Alametlerini ispat edelim. İnsanlar Allah'a sevdiğini iddia ederler diyor. Efendim, Şeyh Abdurrahman Rumi Hazretleri. Eyüel Veled'i şerh eden zat. Bu da 400 sene evvel vefat etmiş yani. Herhalde öyle dedi, de, bakayım. Yok 4000, 300 300 olmuşlar. Bu da vefatı yani. Tabi ömrü hayatı da 400'e gider. Herkes Allah'ın muhabbetini iddia eder. Lakin ekserisi kaziptir. Yani yalancı sahtekar çıkar. Neden? Allah'ın sevme e, muhabbeti emirlerini tutmadan, yasaklarından kaçmadan meydana gelecek bir şey değil. Yani sevdiğini lafını dinlemeden sevdiğini söyleyen insan yalancıdır. Asla o sevgi doğru ve samimi olamaz. Haramlardan sakınmadan muhabbetullah iddiasında olan kezzaptır diyor. Yani çok büyük yalancıdır. Çünkü sevgilinin yasak ettiği şeyler yan bile bakmazsın. Eğer sevgin samimi ise hiç onu üzecek bir şey yapmazsın. Evet, cenneti sevdiğini iddia eden. Emen iddâ muhabbetü'l cenneti min Parandan veriyor musun? Zekat veriyor musun? Sadaka veriyor musun? Hayır veriyor musun? Mülkünden infakta bulunuyor musun? Yok. Cenneti seviyor musun? Çok. Sahtekar kezzaptır diyor. Çünkü nasıl cennete gidecek? Sevdiği şeye insan ulaşmak için fedakarlık yapmaz mı? Yapar, yapmıyorsa sevmiyor, yalan konuşuyor. Cehennemden kurtulmak isteyen, ateşte yanmak istemiyoruz? İstemiyoruz. Kurtuluşu istiyor muyuz? İstiyoruz. Günahlardan vazgeçiyormuş, geçmiyoruz. Kezzaptır diyor. Allah Teala yalancı çıkmaktan muhafaza eyle. allah Teala'nın muhabbetinin alametleri çok. Herkes iddia edebilir. Allah iddiada kalmaktan muhafaza eylesin. İspata geçenlerden eylesin. Mesela, El-Mevtü cinsur <gülüyor> yusur el habib Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur. Allah'a kavuşmak istiyor musun? İstiyorum ama ölmeden. Ha <gülüyor> ha. Nasıl olacak o? İşte uzaya herhalde bir uçak falan yapıyorlar ya sen de öyle Allah'a arşa çıkacağını zannediyorsun ölmeden, he? Ölmeden Allah'a kavuşmak var mı? E var tamam, ruhun ulaşması var. Ama ahirete gitmeden, cennete girmeden Mevla görülmez ki. Onda yolu ölümdür. O zaman ne yapacaksın diyor? Ölüme soğuk bakmayacaksın. Ana! Bir defa biz ölüme çok soğuk bakıyoruz. Rabbim ölüme bizi ısındıracak, zatına, yüce zatına kavuşmayı arzulattıracak salih ameller nasip Amellerimize güvensek, ölümü isteriz de, amellerimize güvenemiyoruz. Yani yoksa ben... Bir ya, hizmet olsun diye uzun ömür... Uzun ömür istemek caiz değildir diyor. Yani ancak alimler için caizdir. Yani İslam'a hizmet ediyorsa bir adam, o uzun ömür isteyebilir ki hizmet edeyim diye. Ve lakin e, dünyanın zevkleri için, lezzetleri için zaten artık uzun ömür olsa da insan yaşlanıyor. Yaşlandıkça da keyfi, zevki kaçıyor, ağzın tadı kaçıyor yani çünkü gençleşmez ki. Uzun yaşasa da kuvveti artmayacak, hep kuvveti eksilecek, bu da belli bir şey. Onun için dünya zevkleri için e, uzun ömür istenmez. Çünkü uzun ömür yaşlandıkça zevkin yok kalmıyor. Bir de sıkıntıların artacak ağrın, sancın bilmem ne ama Allah için hizmet edeceksen o başka. Hayırlı uzun ömür Allah cümlemize nasip eylesin. Ama bu ölümden kurtulmak için, kaçmak için değil. Ölüme hazırlanıp ahirete daha fazla salih amellerle, zengin çıkmak için. Bu niyetle olur? Yine Allah'ı sevmenin alametleri, Allah'ı sevmekle meşgul olmak lazım. Bir hafta kaldı ölümüne deseler, muhabbetullah'la meşgul olmak lazım. E nasıl meşgul olacağız Mahabetullah'la? Evet. Zikirle meşgul olacak, dili ve kalbi zikirden asla gafil olmayacak. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? ''Mene habbeşe'i nektera min zikri'' ''Kim bir şey severse onu çok anar.'' Mümkün değil. Anmaması mümkün değil. Ha dilinden demese bazı yerde çekinir bir şeyden, sevdiğini deme. Kalbi hiç ondan gafil olmaz, seviyorsa. Eğer serbestse de diliyle de devamlı söyler. Hatta insanlar ne derler? Sen bunu ne kadar seviyorsun? Devamlı bunu anıyorsun derler. Devamlı müevlazikle meşgul olmak lazım. Allahu Teala'yı sevmenin alameti zikri sevmek, Kur'an-ı sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetlerini sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi'e ait olan bütün her şeyi sevmek. Sevgilinin Allah'ımızın en sevdiği zat Onun şünnetleri işte sakalı sevmek, sarığı sevmek, misvağı sevmek, şalvarı sevmek, cübbeyi sevmek, çarşafı sevmek. Hep alamet bundan, alamet. Sevgilinin sevdikleri bunlar. Uyanırdı misvak. Yatardı misvak. Abdest misvak. Namazdan evvel misvak. Nasıl sevmeyeceğiz misvağı? Hayatımızın en mühim parçası olması lazım. Ama işte bu Hemen kuruyor. Biz zaten kuru isfaklar alıyoruz. Kuru isfaklarda da o esas sünnetin tadı gelmiyor yani. Çünkü müsfağın içindeki o acılık. O var ya, Mekke Medine'de çok bulunur, taze isfak. O taze müsfak çıktığın zaman, şey yaptığın zaman nasıl bir asit, nasıl bir oksit. Yani böyle ne temizlik biliyor musun? Hiçbir diş macunda yok. Macunları bile ondan yapıyorlar. <gülüyor> Erak ağacının müsfakından. Ben şimdi mesela ona çare buldum. O vakumlular Taze kalıyor. Onu açar açmaz buzdolabına koyuyorum. Ondan sonra kağıttan sarıyorum. Kağıt mendili güzel. Ondan sonra bir de onu naylon poşete koyuyorum. Naylon poşet var ya pamuk poşetleri, pamuk. Böyle ağızlarında ip var. Böyle çekiyorsun. Onun ağzını da böyle biraz büzüyorum. Ağzını da büzünce onu öyle dolaba koyuyorum. Çıkarttığınızda abdeste tazeliği kalıyor. Üç ay, dört ay gidiyor. Dışarıda bırakmayacaksın. Biraz unutsan kurur. Kuruyunca da işte Sünnet diye yapıyorsun, misvak kullanıyorsun ama maksat çok hasıl olmuyor. Esası onun tazeliğidir, anladın mı? Kokusu var, rayihası kaybolmayacak yani. Canımız misvak ya, Canımız, hayatımız misvak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği şey. Allah sevmenin alametleriyle meşgul olacaksın. Misvağın var mı kardeşim? Abdeste misvağın hazır mı, kullanıyor musun? Sabah anabazında misvak kullanacak mısın? Misvak taze mi? Düşkün mü? Sünnete uygun mu? Bir karış mı? İnce olmayacak, çok küçük olmayacak. Parmak kadar olacak. Efendim, şu kadar olacak. Ters tutulacak olacak. Hepsi sünnet. Allah'ı sevmekle meşgul olalım, oturalım. Nasıl meşgul olacaksın? Sünnete ittiba. Hep kimi hatırlatıyor? Rasulullah hatırlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sarık onu hatırlatıyor. Misvak onu hatırlatıyor. Değil mi? Tespih onu hatırlatıyor. Zikir de. En son vefatında bile misvak istedi yani. Konuşacak hali yoktu vefat etmek üzereydi. Ayşe annemiz yanındayken, Ayşe annemizin elinde misvak vardı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem misvak isteyecek, dermanı yok. Dermanı yok, tabi zehirlendi şehit oldu ya. Dermanı yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz dedi, misvak ister misin? Ya Resulallah. Ve öyle başını zor salladı, isterim istemez miyim de. Böyle başınız olursa Hemen diyor misva ağzımla açtım Kenarlarını açıyorsun ya Ağzımla açtım diyor Yani o biraz sert olur onu Yumuşatıyorsun tükürüğünden ağzından şöyle Açtım Onun ağzına verdim diyor Hemen sallallahu aleyhi ve sellem ağzına aldı böyle Misvağın suyunu emdi çekti misva Ondan sonra Öylece eli düştü Allahümme rafi kalalâ Yüce dostuma kavuşmak istiyorum Vefat etti Ayşe en büyük hususiyetlerinden biri ''Vefat ederken kucağımda vefat ettiğinin dışında, benim tükürüğüm onun tükürüğüne karışarak vefat etti.'' Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bak, son isteği yine müsvak. misvak misvak. Çünkü meleklerle görüşüyor, melekler ağızda bulunuyor. Yazıcı melekler sağda solda duruyorlar ya, sağ omuz sol omuz gibi değil. Ağızda melekler var özel. Hepimizin ağzında melekler var. Biz de tabi pastırma sucuk, soğan sarımsak devam et gitsin melekler de feci rahatsız oluyorlar yani i̇şte insan yese bile hemen temizlik hemen kürdanlar halallar misvaklar karanfiller bir şeyler bir şeyler çarene bak yani melekleri de taciz etmenin lüzumu yok öyle mi sen ne diyorsun hadi cemaate gidelim ben soğan yedim gelemiyorum <gülüyor> Ne güzel cemaate gitmemenin yolunu bulmusun. Beş vakit sarımsak kesen ya, ya. Allah da sana der ki sarımsak yedin nasıl olsa cemaate gelmedin. Günahın yok. Ya mübarek adam cemaati kaçıracak şekilde sarımsak yenir mi ya? Bunu yiyorsan bile yatsının cemaatinden sonra yer. Sabaha kadar ağzın burnunu düzelsin ya. Mübarek adam ya. Cemaate gitmemek için soğan yiyen de var ha. Yasak ya cemaate gitmek. Gidemeydim işte gidemiyorum. Aa, ya ne sahtekarlar var ya! Mevla görüyor bunları ya! Allah'ı sevmekle meşgul olmak lazım. Evet! Kalbi selim olan, Allah sevgisiyle dolan Kur'an okumaktan doymaz diyor Hz. Osman. Radıyallahu teâlâ. Niye Hz. Osman bir rekatta Kur'an'ı hatmederdi? Allah en çok seven insan, o zaman kendi döneminde tabii, e, ondan üstünü yoktu onun zamanında. Üçüncü halife sırada olarak öbürleri zaten vefat etmişti. Kur'an'a doymuyordu. Niye? Kalbi Allah'ı seviyordu onun için. Allah'ı seven sevdiğiyle ki, konuşmak istemez mi? Sevdiğinin kelamından, sevgilisiyle mükalemeden bezer mi? Bezer. Niye biz beziyoruz? Hocam mahabeti diyor, takviye edin, artırın. Ömrünüz az kaldı diyor. Allah'ın sevgisiyle meşgul olun. Yani bunun alametlerini izhar edin. Ondan sonra... Ünsü halvetle olması lazım, münacatı Mevla olması lazım. Efendim, demin ne dedik, insanlarla çok konuşup görüşmemesi lazım. Halveti, tendahlığı tercih etmesi lazım. İnsanlardan uzdeti, yetizali, ayrı kalmayı tercih etmesi lazım. Çünkü neden? Kafanın dinç olması için. ibadetin sağlam yapman için. E sen ne diyorsun? Ya biri beni görmedikten sonra neye yaradı bu ibadet? Hadi bakalım şimdi, tam riya. Ben milletin içinde yapacağım ki millette baksın ne kadar kıldı desin daha. Sen de bana diyorsun ki kimsenin görmediği yere git E kimse görmeyi yoksa niye kılayım ki? Aha <gülüyor> çünkü Allah hiç kılmıyorsun ki Kardeşim Nafileler halvette Fazla zikir fazla ibadet kimse haber olmasın Hanımı bile uyut sen kalk Hanım bile görmesin Sonra komşu karılarına söyle bizim herif sabaha kadar kılıyor falan Sen de istemem yan cebine koy Sen de uzaktan duyarsın Memnun olursun yani bazı şeyleri duymaktan Niye memnun oluyorsun ki? Yok ya! Allah için işimiz az çıkar bizim. yüzümüz hak edecek amelimiz çok çıkmayacak gibi gözüküyor. Bu saatten sonra biraz nefsi terbiyeye, tezkiyeye ağırlık vermek lazım. Allah'ın sevgisiyle meşgul olmak için değil mi? İnsanlardan yani uzak durmak. Bu adam geliyor şimdi. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ya şu adam gelse de biraz laf etsek. Halbuki Allah dostlarına diyor, aman şu adam gelmese de, yanıma da gelmese, beni de görmese, şuradan es kesse, hiç beni meşgul etmese, zikrimi bozmasa diyor. Allah dostları böyle istiyor. Ve hatta dua diyorlar, Ya Rabbi şu adam mecbur cemaata çıktık, şimdi geldik cami, adam gelecek laf açacak. Şu adam diyor, beni gizle diyor, şu kullarına beni gösterme diyor. Onlar öyle dua diyor. Biz ne diyoruz? İnsanlar yanıma gelse de biraz muhabbet etsek. Bu nasıl bir tasavvuf anlayışıdır? Hiç insanlarla konuşmayı istemeyeceksin ya. Zaruret zaruret miktarı. Baş sağlığı dilenir. Değil mi? Fakire yardım edilir. İhtiyaç sorulur. Hanımından çoluk çocuğu müstesna bu işte Hanımla muhabbetle. Çoluk çocuğundan olan meşru muhabbetleri Hadis-i Şerif istisna etti dünya kelamından. Orada bir bir fark orada. Bitek orada. Var. Geri kalan tümü sakınılması gereken şeyler. E efendim, ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Allah'ın sevgisi, muhabbeti ağır geldiği zaman, yani kalbe yerleştiği zaman, sevgi ağır bastığı zaman, kulların sevgisini sollar, insan, bir kızı aşık oldu diyelim, bir kız, bir erkeğe aşık oldu diyelim. Senelerce aşk çektiler. Sonra da engeller aşıldı, çoğu kere erişemezler. Ondan sonra Ferhat Şir'in hikayesi olur, Leyla Mecnun hikayesi çıkar. Ama, diyelim ki eriştiler. Kavuştular. Şimdi, bunlar bu kadar uzak ev zamanlar, bu hasreti, bu muhabbet çektikten sonra bu çileyi buluştukları zamanda hiç başkaları da gelsin de araya karışsın da konuşmaya girsin ister miler? İstemezler, birbiriyle meşgul olmak isterler. İşte o sevgi hakiki ise, diğer sevgilerden ağır basar, kimseyle görüşmek istemezler, kimse de kapıyı da çalsın istemezler. Ha o zaman, ama Allah'ın sevgisi ağır bastığı zaman, aynı hal olması gerekiyor. Beni Allah'ın zikrinden uzak edecek adam gelmesin. E şimdi e dünyadayız mecburen gelen giden olacak. Evlenmişik, çoluk çocuk da var. O zaman başka bir usul tasavvufta geliştirmişler. Nakşibet tarikatında özellikle bu çok önemlidir. Halvet derencümen. Halvet derencümen kaidesi topluluğun içinde tenha kalmak. Ne demek oluyor? Yani kendin halkın içindesin, cemaatin içindesin, ailenin içindesin, sofradasın, yemektesin, millet ağayı, gülüyor, nasılsın, iyi misin, yapıyor. Ama senin kalbin yine Mevla'da olabilir mi? Olabilir, zor iş. İşte bu tarikat dersleri esasen bunun için yapılıyor, motoru çalıştırmak için yapılıyor. Bu noktada, bu dersler bitene kadar, bu kalp çalışırsa, o zaman el işte, gönül eşte meselesi tahakkuk edebilir. Bazı insanları görürsün, aaa iyi yap. O da bizden oturdu, konuştu, yedi ya falan zannedersin. Halbuki kalbi Mevla'dan asla gafil kalmamış. Şahin Akşimendi Hazretleri'nin Mina çarşısındaki 50 bin dinarlık alışveriş yapan adamın kalbine teveccüh ettiğinde bir saniye bile Allah'tan gafilet etmedi. Bu nasıl kalp? Ya Rabbi diyor, 50 bin dinarlık alışveriş yaptı, başında bekledim diyor. Müşteri böyle başına üşüşmüş, adam görünmüyor müşteri üzerine çıkmış. O vaziyette Allah bir kere unutmamıştı. Nasıl bir kalp var adamda dedim diyor. E de i̇şte motoru çalıştırmış yani kalp çalışınca beden başka tarafta iş yapıyor. Kalp kendi kendine devri daim yapabiliyor. Zaten mühim olan kalbin zikridir. Dilin zikri maksat değildir. Maksat kalbin Allah'a ha hatırlamasıdır. Zaten Allah zikri kalpte yoksa kalp mevlada değilse dilin zikri lakla kaylisan da kalır. Belki sevap vaat edilmiştir. Sübhanallah ve diyen zikrin sevabını alır. Ama mukarribattan olmaz. Yani adama Allah'a manen yaklaştırmaz. Aradaki perdeleri kaldırmaz, yırtmaz. Çünkü neden? Kalbin zikri olmadığında. Sadece sevapta kalır. Sevap da zahirde kalır. Çünkü sevap cennetin suretini kazandırır. Sevap cennetin suretini kazandırır. Cennetin hakikatini maneviyat kazandırır. Kurbu ilahi, Allah'a yakınlık kazandırır. Cennette de şimdi... Her sınıf insan var. Cennette her sınıf ne demek? E, Müslümanların geneli cennette. Eşilik Abdülkadir Geylani Hazretleri cennette. Normal bir Müslüman da cennette. Aynı balı yiyorlar, aynı baklava yiyorlar. Ama ne diyor İmam Rabbah Hazretleri? Aynı baklavadan Abdülkadir Geylani'nin aldığı lezzetle normal bir vasat Müslüman aldığı lezzet farklı. Aralarında o kadar fark var ki Dünyadaki avuyla baklavanın farkı kadar fark çıkar. Ama o da cennettedir baklava yiyor, en iyi lezzeti alıyor. Dünyada öyle bir lezzet yok. Ama manevi makamı yüksek olanla kıyas edilmez. Çünkü neden? Onlar Allah'a yakınlık kesmettiler. Bu diğer Müslümanlar ne yaptılar? Namaz, abdesti, oruç, sevap kespettiler. Kurbu ilahi, manevi yakınlık kazanamadılar. Seyr-i sülük yapmadıklarından, anladım? Çünkü kalbi çalıştırmadılar, eli ayağı çalıştırdılar. Burada esas maksat kalptir ama benim kalbim zikrediyor deyip de namazal üzüm yok denilimi o zındıklıktır. Ondan hiç bahsetmiyoruz. Zahiri ibadetler olmadan kalbin çalışması zaten hiç mümkün değildir. Ama birçok insan zahiri ibadetlerini yapmaktadır, Kabe'de tavaf yapmaktadır ama bir kere Allah hatırlamamaktadır. Bir kere gafil olarak Mekke'ye girip çıkan çok adam var. Bir kere Allah'ı zikretmemiş ama dili devamlı leppek diyor. Çünkü esas zikrin yeri kalptir. Millet onun için konuşurken, sen de o mecliste otururken zikredebilirsin esasında. Dilinle etmeden kalbinle de edebilirsin. Çünkü zikir tuvalette de düşmez. Tuvalette nasıl dilinle edeceksin Kalbi çalıştırırsan zikir devam eder. Banyoda zikir devam eder. Çünkü zikirden hali kalınmaz, gafil olunmaz. Muhabbet, bütün iş Mevla'yı sevmek. Sevgi ağır basarsa her şeyi unutturur. Sevgi zikri getirir, kalbi çalıştırır, devamlı mahbubu, sevgiliyi hatırlatır. Onun için biz Rabbimizi demek sevemedik. İddiamızda da sahtekar çıkıyoruz. Ama tabii en çok Allah'ımızı seviyoruz demek zorundayız. Bu iman gereğidir ve öyle diyoruz. Ama Allah hakikatine Ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Züleyka Validemiz Yusuf Aleyhisselam'a aşıklığından neler etti biliyorsunuz? Etmediği kalmadı. Yusuf Aleyhisselam hapse attırdı. Hapse attırdı ya. 12 sene hapis attı koca peygamber. 12 sene iftira yüzünde. Sonra Aziz öldü. Yani Züleyka Validemiz o zaman evliydi. E zina o git bilmiyordu bir şey. O aşk onun gözünü bürümüş, benim istediğimi yap da ne olursa olsun. E Yusuf Aleyhisselam'a Allah helâs etti. Masum peygamber zina düşürür mü Allah'ın? on? i İblî Hâb-üleyh mâ Bunların beni çağırdığı zinadansa hapis mapis ölüm daha sevgilidir ya Rabbi de. Mevla'ya sığındı. Mevlada da muhafaza etti. Sonra Kur'an-ı Kerim dualarında da bu biraz anlatılıyor yani bu onun duası var orada Yusuf Aleyhisselam'ın Süreyka Validemiz işte eşi de öldü O da çok yaşlandı Süreyka Validemiz bayağı yaşlandı Ondan sonra Efendim Yusuf yollarına yine otururdu Kenarlarda dilenci gibi Koca karı vaziyetinde Ne ne yani vaziyetinde değil ne ne zaten Ne ne olmuş etmiş Yine o aşkı geçmemiş Hiç aşkı geçmemiş Allah Allah ne aşk ya onca Yusuf Suresi kıssaların en güzeli oldu Çünkü neden tamamı aşktan Bahsediyor. Süleka Validemizin Yusuf Aleyhisselam'a aşkından bahsediyor. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a muhabbetinden, sevgisinden bahsediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın Allah'a olan muhabbetinden bahsediyor. Hep muhabbet, muhabbet, muhabbet. oncu kıssaların en güzeli, muhabbet konusunu işleyen kıssalardır. Ahsener Kasas onun için oldu, evladım derdi. Ala der babamız. Kattesellâh sirr Sonra, artık Yusuf Aleyhisselam da dayanamadı yani. Eridi gitti, yollarda duruyor. Nene ne olmuş etmiş. İşte evlenme şeyini kabul etti. Efendim, gönlünü hoş edelim diye diyor. Ne yapacak yani yaşlı kocakarı tipinde falan? Süleykal validemiz de, işte, sen de Allah'ın peygamberisin. Duan kabul olur. E ne olacak? Dua et, ben genc olayım. Dua etti. Yusuf Aleyhisselam'ın duasıyla hep genc oldu. Aynı, eski, ilk sevdiği zamandaki sağlığına kavuştu Süleykal validemiz. E peygamberlerin mucizeleri de haktır. Dualarda makbul ediyoruz, yapan Allah'tır zaten, yaratan Allah'tır Celle Celal. Fakat ne olacak? Evlendiler, halvete girdiler, zivav oldular. Süleyha validemize bir Muhabbetullah galip geldi. Çünkü peygamberle evlenince, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği de ahiret güzelliğinden olduğu için iş birden döndü, şey değişti, Muhabbetullah'a teptil oldu. Teptil olunca E Yusuf Aleyhisselam yatağa çağırıyor, gündüz çağırıyor. Diyor ki gece buluşuruz. Gece çağırıyor. Ya şu anda müsaade değilim, gündüz efendim geleyim. He? Salı sallanır, çarşamba çarşamba dolanır hesabı. şey. Allah Allah, perşembe perişanlık, cuma mübarek gün. <gülüyor> ne olacağız kardeşim ya? Yani? <gülüyor> dedi ki, <gülüyor> Züley Züleyka validemiz dedi. Ya Yusuf'u, ey Yusuf, ma küntü. ''Uhibbuke kavlen arifu'' ''Ben onu tanımadan önce seni seviyordum'' dedi. ''Veemma izaharaftuhu'' ''Fema ebqat muhabbeten lisivahu'' ''Ne zaman Allah'ı tanıdım'' dedi, Senle evrenince bir hal tecelli geldi, ''Ne zaman Allah'ı tanıdım, gayrına muhabbet bırakmadı'' dedi. Sevemiyorum şimdi seni, yani o manada canım çekmiyor bu işleri. Mevlana zikriyle devamlı deden başını kaldırmıyor. Devamlı dedi. Yusuf Aleyhisselam ne yapsın zaten kaç sene hapis yattı ya. Bir de şimdi böyle oldu. Dedi ben ne yapacağız Yusuf Aleyhisselam sonunda dedi ki: "İnne Allahu Teala merani bidaliki ve akhbarani ennehu minki Ben sana dedi Allah'tan gelen bir vahyi söyleyeyim mi? Dedi buyur. Allah Teala buyurdu. Ne buyurdu? Allah Teala buyurdu ki siz birleşin. O senden geri kaçmasın. Sizin cimaanız sonrasında Allah Teala senden iki çocuk çıkaracak, yaratacak. İkisinde peygamber yapacak. İki peygamber çocuğumuz olacak dedi. Tamam Allah Teala emrettiyse dedi. Allah Teala'nın sevdiğini Allah Teala'nın muradı için ben bu işe gelirim varım dedi. Ve Züriyetlerinden peygamberler geldi. Zaten bütün Yakup Aleyhisselam züriyeti, bütün enbiya o züriyetten gelmiş. 124.000 peygamberin çoğu Yakup Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra zaten İshak'tan sonra Yakup Aleyhisselam züriyetleri hep peygamber olmuş. Şimdi demek ki sevgi, muhabbet ya Yusuf Aleyhisselam'a kavuşmak için her şeyini feda etti. Ölüme razı oldu ya. Canını veriyordu. Ama Allah sevgisi gelince ağır basıyor. Başkasına bir ne yapmıyor. Mahabbet bırakmıyor. Allah Teala'yı sevmenin alameti, Allah Teala'yı sevmekle meşgul olmanın yolu nedir diyor. Allah'tan gayrı kaçırdığın hiçbir şeye üzülmeyeceksin. Nerede bizde bu alamet? Araba çizilse üzülüyor. Cep telefonu çizilse üzülüyoruz. En ufak malımıza zarar gelse üzülüyor. Bir şeyimiz çalınsa üzülüyoruz. Hele ki çoluk çocuk, Allah muhafaza tabii de ölçe falan hiç duramayız. Ne kadar üzülürüz. Üzülmemek elde değil. Ama esas derdin, kederin ne olması lazım? Allah'ın rızasına muhalif bir iş yaptıysan, Allah'ın muhabbetini kaçırdıysan veyahut Allah Teala'nın zikrinden uzak gafletle bir saniye bile geçirdiysen bütün derdin olması lazım diyor. Bütün derdin olması lazım. Nasıl ben Allah'ın zikrinden gafil bir vakit geçirdim? Zikirsiz, taatsız. He. Onun için Allah Teala'yı kazanan neyi kaybeder? Her şeyi kaybetse ama Allah'a kazanmışsa sevgisini muhabbetin. Fakir, zelil, hakir, çöplükte şurada adam, mezbelede atmışlar millet üstüne tükürse ama Allah onu seviyorsa, o Rabbini seviyorsa neyi kaybetmiştir o adam? Neyi kaybetmiştir yani? Evi yoktur, ocağı yoktur, karısı yoktur, belki çocuğu yoktur, belki yiyeceği yoktur. Bütün millet nazarında aa cüzamlığım Efendim, fiz, mikropluğu elini kimse tutmuyor. رُبَّشْ اَثَا اَغْبَرَى مَدْفُعٍ بِلَبَّبْ لَوَقْ سَمَعَلَى اللّٰهِ Nice saçı sakalı toza dumana karışmış. Kapınıza gelse kapınızdan kovacağınız. Aman ya eve sokmayın belli adamları bilmem ne bütün mikrop çoluk çocuk hasta oluruz. Diyeceğiniz nice Allah'ın kulları var ki o kadar Allah katında hatırlı ve nazlı niyazlı ki Eğer Allah'ın adına ant verse, ya Rabbi şu dağı kaldır dese, Allah onu yalancı çıkartmaz diyor. Peki sen kelli, felli, a paşa, hacı hoca, alim ulema falan filan. Vaziyet düzgün, tip şekil güzel veyahut da dünya adamları, son model arabalar, son model köşkler, saraylar, en dantel takılanlar bilmem neler. Senin Allah katında kaç paralı kağıdın var? Ne dua etsen kabul olur acaba ya? Ne dua etsen kabul olur acaba? Başına lanet yağıyor. Haberinde yoktur. Ya Rabbi şunu yap desen. Mevla seni kabul eder mi? Seni adam yere koyar mı ya? Sen Allah'ın muhabbetinden haberin var mı? Onun için Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir? Allah'ı kaybeden neyi kazanmıştır? Bütün dünyanın olsa Amerika'ya başkan olmuş. Özeniyor musunuz hiç? He? Hiç değil mi? Acayip bir durum ya. İnsan görünce aman ya Rabbel Alemi diyor. Vaziyetlere bak diyor. Domuz eti yemekten ne hale gelmişler ya. Yani. Tiplere, şekillere bak ya. <gülüyor> Amerika'ya başkan aman ya Rabbi. Adam ne hale ki gör gördüğün zaman adamın şeyimiz bozuluyor ya. Kimyamız bozuluyor. <gülüyor> adam tiplere, şekillere bak yani. Bize ne ya? Adamın Allah'tan veriyor. Taharetten haberi yok, gusülden haberi yok. Dünyayı yönetmeye kalkmıştır. Bir anda ölecekler, gidecekler. Nefesleri kesilecek yani. Mevla'nın indiğinde hiç itibarı var mı? Hiç itibarı var. Müslüman bir zenci, gariban, fakir, çöplükte yatan, cüzamlı. Ondan bin kat eftal değil mi Allah'ın indiğinde? Ya! Onun için Mevla'nın muhabbetiyle meşgul oldu. Evladım diyor. Sevgiyi artırmaya bak diyor. Sevginin alametlerini izhar etmeye bak diyor. Sevgi kazanmaya bak diyor. Rıza kazanmaya bak diyor. Öldün öleceksin, fuzul işleri bırak diyor. Yani nasihat ediyor. Şari Hazretleri de bu nasihatleri tabii bize teyit ediyor, tehkit ediyor. gece mutlaka onda ölebilirsin. Ne zaman öleceğini de bilmiyorsun, nerede öleceğini de bilmiyorsun. Ama tedriin bey yardım Kimse bilemez ki hangi arazide ölecek. Öyle ilginç ölümler var. Öyle eceller adamları çekiyor. Yani okyanusun dibinde gideceksin ya. Işte o uçağa da bineceksin yani. Ecelin gelmiyor, işte uçağı kaçırıyorsun yani. Sen de üzülüyorsun niye binemedim diye. Halbuki tabut yani. Bilemiyorsun. Nerede ölecek? Ne halde ölecek? Dağ mı düşecek? Denize mi düşecek? Yanacak mısın? Depremde dibine mi geçeceksin? Bir şey mi bilmiyorum. Allah ölümle de afiyetler ihsan eder. Ya. Onun için ölümü unutmamak, ölümü çok hatırlamak, Allah seven alametleri. Zikra Lezzetleri kıran geçiren ölümü çok hatırlayın. Hadis-i şerif Kim dar bir zamanda ölümü hatırlarsa mutlaka o darlığını geniş eder Hadis-i şerif Çok güzel bir hadis-i şerif Mesela hapishaneye girdin Koydular da seni iki metreye Benim revir biraz genişti Koydular da seni iki metreye Yanına da adam da vermediler Kapıyı da kilitlediler Pencerede yok Sen de hiç alışmamışsın hapishaneye Ne yapacağım ben şimdi burada Hemen ölümü hatırlayacaksın. Bir bakacaksın, yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Yaşayalım ya, mühim değil yani. Çıkarız, ziyaretçi gelir, bir şey olur. Ölümü düşününce darlık ne oldu? Genişler. Hastalık, şu bu. Dayanamıyorum, ağrım var, sancım var. Ölür o zaman. Yok ya, yine idare ediyoruz, bir ağrı kesici içeriz falan geçer, hocaefendi. Bak, rahatladın mı abi? Rahat. Kırk iğneden iyidir, ölümü hatırlama. Kırk iğneden daha şifalıdır. Hangi darlıktaki ölümü hatırlasa darlığını geniş eder. Ama ve mazeker o fiwasi en ilah bayaküali. Hangi genişlikte ölümü hatırlasan geniş yeri dar eder. Öyle mi? Sofrada 40 çeşit yemek, muhabbet, kırıla, çoluk çocuk, torun toptu. iyi. Bir ölüm meselesi falan. Cık. Ulan ben bunları bırakacağım, he, ayrılacağım falan. Bütün moral sıfır. Çok geniş bir yer, bin metrekare bilmem ne. Oturuyorsun, geniş geniş rahat, Şu sağ arsan tarlan, yukarıdan bakıyorsun tepeden aşağı 20 dönümde arazim var, 40 dönüm Oho bütün gördüğüm yerlerin hepsi benim falan filan Bir kabir, bir ölümü hatırlıyorsun lan bana mı kalacak gireceğim mezara ben Bütün moral sıfır Onun için ölümü çok hatırlayın En faydalı ilaç Günde 100 kere hatırlayan Hadis-i Şerif'te yeni gördüğüm 100'e çıktı Ama esas gördüğüm Hadis-i Şerif'te 25 idi Allah mübarik değil filme. Ve fîmâ Ya Rabbi ölümümüzde de bereketler ifsan eyle Ölümümüzün sonrasında mübarek eyle Amin Allahumme salli aleyhissalâhu aleyhi Ve Hadis-i şerifte buyurdu, min zikril mevti. Ölümü hatırlamayı çok yapın Çok çok çok Yani istersek, bilmiyoruz, bir papağan mı şey etsek Papağana da bakmak zormuş ya Ana, Adam diyor, aldım diyor Çocuğa söz verdim diyor, bir papağan aldım diyor, ondan sonra diyor Bakamadık edemedik, az daha öldürecektik hayvan. Nesi götürdüm geri diyor falan da kurtardık Bakımı zormuş yani Artık papağana mı öğretilsek, ölüm var ölüm var, lazoli oli oli ölüm var, ahiret var mı dedirtsek acaba Ne yapsak acaba, papağanı da canından etmesek, hayvanı öldürmeyeceğimizi bilsek lazım oluyor bu Bir de şey gibi, hatiften nida gelir gibi bir şey olur yani Bir de bakarsın sağda kimse yok, solda kimse yok Lazoğlu ölüm var dediği zaman moral bozulur yani. Teheccüde çok güzel kaldırır yani. Ama işte vaktini, saatini bir sor da gecenin ikisinde de ötmese yani. O da ayrı bir şey. Artık alarm mı kuracağız? Şu telefonlar bayağı akıllı yani. Bence buna yarar. Böyle güzel bir şey ses kaydetsek. Değil mi? Ölüm var, ahiret var falan. Neyse bir kabirde yılanlar var bir şey, bir şeyler bir şey düşünelim bu şey biz. Bir kaset çekeyim yani ben bu huzurda Böyle bir ses Bana da lazım, size de lazım Şeyi uyandırırken teheccüde Sabah namazına o çalsa mesela Güzel olur Hanım zaten hemen müdahale eder yani Sen uyurken zaten kapatır bir de siler <gülüyor> Ne biçim şeyler yapıyorsun ya Evet Ölümü çok hatırlayın Hatırlatın birbirinize ee, Yani Şimdi mesela insan Böyle bir adam olsa, devamlı ölümden, ahiretten bahsediyor. Ben böyle bir iki kişi tanıdım yani. Millet hep ondan bizardılar. Ya ne zaman gelse ölümden bahsediyor, kabirden bahsediyor, moralimizi bozuyor diyordular. Yaşlı bir zat vardı öyle. Çağrı şey diyorlar, muhabbet... Hemen muhabbeti ölümden başlıyordu. Kimse onunla muhabbet etmezdi yani, istemiyordu. Hakikaten. Yani insanlar istemez ya, devamlı geliyorsun, ölüm var, ahiret, kabirde ne yapacağız arkadaşlar, bilmem ne. İnsanlar rahatsız oluyor. Ama böyle adamlara çok ihtiyacımız var. Çok fenevi mahisuz Ölümü hatırlamak bile günahları sildiriyor. Sırf ölümü düşünmek kefarettir. Zikrül mevt ibadetun. Bir adam hindi gibi otursa ölümü, kabiri düşünse, ölümü düşünmek ibadettir diyor hadis-i şerif. Namaz gibi ibadettir. Çünkü ölümü düşünmeden kıldığı namazda bile yani Az da davulcunun sesine göbek atacağın geliyor yani. Namaz kılıyorum diyorsun ama her şeyi de duyuyorsun yani. Çünkü ölümü düşündüğün zaman bazı kere namazdan çağ çok Allah'ı hatırlatır. Çoğu namazımız bize Mevla'yı hatırlatmıyor yani. Öyle yani, namazı gaflet kılarsan zikir olmaz. Ve yüzehidüvid dünya. Ölümü düşünmek dünyada size soğukluk verir. Dünya mallarına karşı cehadet verir. Hepsini bırakacağım, gideceğim. Niye ben bunu kazanayım diye helalharam demeden rüşvet alıp faiz yerek ateşe kendimi namzet ediyorum. Cehennemi tutuşturuyorum. Ondan sonra bana da kalmayacak. Zaten öleceğim, ayrılacağım. Hiç umurumsu helaldan kazanayım. Cemaati kaçırmayayım, sohbeti kaçırmayayım, zikri terk etmeyeyim. Ahiretten geri kalmayayım. Dünya zaruret miktarı kazanayımayım. Ha! Onun için Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayatımız boyunca ölümü, kabiri, mahşeri, sıratı, mizanı unutan kafirlerden eylemesin. Allah'ım ölene kadar ölümü hatırlayanlardan eylesin. Amin. Ölüm geldiğinde hazırlıklı bulanlardan eylesin. Amin. Allah Teala cümlemize iman selametleri nasibi. Amin. Amin. Bir dualar öğretiyor. Ben şimdi daha derse yeni başlayacağım esasen. Yani sıralı dersimize yeni geldik ama yeni gelmedik. Geçen derste anlatacaklarım vardı. Onları anlatamamıştım. Geçen dersin şehrlerini yeni anlattım. Anladınız mı? Kafadan da bir şey konuşmadım. Derslerde ne varsa onu konuştum. Hadimi Hazretleri de buyuruyorlar ki, geçen dersten kalan kısımda, mademki ölüm var, her an olabilir, devamlı nefesini son nefes bileksin. Hadimi Hazretleri, Konya Hadim'de yatan, Gattes sallallahu aleyhi ve bu, eyyü el eden, Tarikat-ı Muhammediyye'yi şerh eden çok kitapları var. Bu mübarek zat Nakşibendidir. E yani Osmanlı'da Nakşibendi azdır. Yani ulaşma bakımından Halid Bağdadî'den sonra çoğalmıştır. Halid Bağdadî'den evvel biliyorsunuz Buhara Semerkant'ten Hindistan'a gittiği için tarikat silsile buraya çok irtibatı az olmuştur. Ancak Emir Buhara Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra gelmiştir. O aşağıda, şurada Akdeniz yatıyor. Allah türbesinin açılması nasip eylesin. Ay. Amin. Belediye restore etti ama ziyarete bir türlü açmadılar. Ne olacak bu iş ya? Şurada yatıyorum bak, çok büyük velidir. Duvarın dibinden gidip okuyorum. Ondan sonra Haydar Baba gelmiştir. Eyüp Sultan'da yatar. Ubeydu Ahrar Hazretleri'nin halifesidir. Kanuni döneminde de Haydar Baba Hazretleri. Onda camisi var. Efendi Hazretleri orada kadınlara vaaz ederdi. O da caminin haziresindedir. O açıktadır. Üzerinde kubbe yok, türbe yok. Onlar gelmiştir yani nakşi olarak. Sonra Murad-ı Hazretleri, İmam Rabbani'nin oğlu İmam Masum'dan halifelik almış gelmiştir. Münzevi Hazretleri. Sonra İmam Masum'un halifesi, halifesi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri gelmiştir. O buradadır. Allah kabirlen nur eylesin, derecelen hali eylesin. Yani var nakşi silsilesinden ama velakin ağırlıkta halveti, celveti. Osmanlı Tarikatı'nda halvetiye, celvetiye, ruh beyan kanalı, Aziz kanalı celvetidir. Efendim, ama e, Hadimi Hazretleri nakşibendi'dir. Hadimi Hazretleri de bayağı eskidir yani. Bevlana Halid'den evvel. Buyuruyor ki, nakşibendi büyüklerimiz. Ve saadatünen nakşibendiyyetü. Mühim mesele yani. Hadimi söylüyor. ve esrarav. Allah sırlarını, sırlarını takdis eylesin. Iemurul e pe un ghid, nefes, agra nefes, kenne, jachti murumurul bizal, kennefes, Nefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, nefes insan, her kennefes, nefesi son nefes bilecek, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, kennefes, Günde üç saat, bir buçuk saat murakabe yap diyorlarsa bir buçuk saat murakabe yap, kalktıktan sonra hiç Allah'ı hatırlama demiyorlar ki o bir buçuk saat murakabe sana bir nedir? Alıştırmadır, motoru çalıştırmadır. Motoru çalıştırdıktan sonra o bir buçuk saatte ertesi gün bir buçuk saat murakabeye kadar devamlı zikirde olacaksın. Onu sana temrin yapıyor. Anladım? Sana rabıtayı emrediyor. Niye mürşidin rabıtasını emrediyor? mürşit rabıtasından geçeceksin. Nereye? Namaza girdiğin zaman Mevla'nın huzurunda olduğunu bilmeye. Buradan bir alıştırma yapıyor sana. Çünkü birden motor ısıtmadan sürat yapamazsın. Yaparsan sıkıntı. İlla önceden ne yapıyorsun? Kalbi motor ısıtıyorsun. Kalbi ısıtacaksın yani. Rabıtayla. Onun için diyor, nefesleri sen murakabe yapıyorsun, o hali kesmettiğin zaman her nefesi son nefes biliyorsun. Ya şimdi biz nasıl bu da 24 bin nefes alıp veriyoruz. Ayrı sayarsan 48 bin. 24 bin kere ölümü hatırlanır mı? Bu bir haldir. Kalbi çalıştırma meselesidir. Manevi hali kazandığın zaman her nefeste ölüm aklına gelebilir. Oluyor yani bazen. Bazen bir hal oluyor. İnsan saatlerce unutmuyor Allah'a ya. E demek ki oluyor bunu kaplanabilir yani bu durum insanı kaplayabilir. Bunu Mevla'dan istemek lazım. Bel yestegri ve istehlik bi Son nefesi düşünerek Bu benim son nefesimdir. Bununla öleceğim düşünerek bunda kendini nefsini eritmen lazım. Mevla'nın zikriyle kendini mahvum-ı bilmen lazım. Yani boğulup kaldığını düşünmen lazım. Zikir her tarafını kaplamış bilmen lazım. Fe <gülüyor> innehu nasıl olsa yakında mutlaka Allah'a kavuşacaksın. Ve enel mümin muhibbillah teala. Evet. Mümin Allah'ı seven kula derler. Madem en çok Allah'ı seviyorsun, feleyelil muhibben yekra gayru mahbubi. Peki seven birinin sevdiğinden gayrını hatırlayıp sevdisi sevdiğini unutması layık mıdır? Yakışır mı? Bırak akıl almaz. Hakiki seviyorsa onu unutup başkasını yerine koymasını akıl mantık almaz. Bu demektir ki böyle bir şey varsa sevgi yoktur. Allah yalancılıktan cümlemizi muhafaza eyle. Sahtekarlıktan muhafaza eyle. Allah'ım nefsimizin kötü huylarından tezkiye nasip eylesin. Kalbimizi tasfiye edip arındırmak nasip eylesin. Amin diyen dilleriniz naru cehennemden azade elis. Amin Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ashabih. Kur'an ciz diyenler biz Kur'an'a bağlıyız. Hadis yok, sünnet yok diyenler mucizeyi nasıl kabul ediyorlar? Ne diyorlar? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan başka mucizesi yoktur. Doğru mudur bu laf? He? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diğer peygamberlerin de Kur'an'dan başka mucizeleri vardır. Her peygamberin mucizesi vardır. Kiminin azdır, kiminin çoktur. Salih aleyhisselamın devesi Kur'an'da yazmıyor mu? Musa aleyhisselamın asası Kur'an'da yazmıyor mu? Deniz bir bastonla vurulup açılır mı? Ama onlar hepsini ne yapıyorlar? Bu Muhammed Esed vardır, aslı Yahudidir. Onun mealinden vesaireden esinlenerek bütün mucizeleri inkar ediyorlar. Mesela Ay yarıldı mı, yarılacak mı? He? <gülüyor> İslamoğlu'na göre Yarılmadı Halbuki ve şakkal kamera Ay yarıldı diyor Kur'an Mucizeler 200 sene sonra imal edildi demiş İslamoğlu Ya Resulullah'ın vefatından sonra mucize kalır mı ya? 200 sene sonra Nereden bunları uyduruyor? Ondan sonra böyle cevap vermiş İşte Kur'an'ı inkar edenler Mucizeleri inkar edenler helak olurlardı Madem öylese Mekke'de niye toptan bir helak olmadı? Demek mucize yoktu diyor Bak şimdi o da diyor, Kur'an'ı inkar eden Mekkelilerin için helak olmadı. İnsan hoca buraya cevap vermiş, anlatmış. Ondan sonra efendim, mucize Allah'ın sünneti mi, yoksa Allah'ın sünnetine muhalefet mi? Melekler Bedir'de indi mi, inmedi mi? Bunlar hepsini inkar ediyor. Ya ayet ama sen <gülüyor> Allah Allah, adam ayeti tersten okuyor işte. Meleklerin indiği Bedir'deki mucizeleri hulâsâ, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i itibarsızlaştırmak için onu bir postacı konumunda haşa göstermek için Kur'an'dan başka mucizesi yok Kur'an'da zaten hepimiz anlıyoruz O da adam, ben de adam noktasına getirmek için Üç Muhammed kitabında da bunun için yazmadı mı? Allah şerhine muhafaza etsin Evet, İslami tesettürün mahrem çizgileri İslami tesettürün mahrem çizgileri Burada da Tabi biliyorsunuz herkes kendisine göre bir tesettür çıkartmış. Cicili bicili, allı pullu boyalı tesettürler. Ondan sonra İslami tesettürün kaideleri ne? Bedenin tamamını örtmesi ne demek? zinet olmaması ne demek? Dar olmaması ne demek? Uzvun hacmini belli etmemesi ne demek? Açık renkli olmaması, kokulu olmaması, karşı cinsin elbisesine benzememesi. Nasıl olacak pantollar falan? Şöhret elbisesi olmaması vesaire kaç tane şart var ki Allah'ın emrettiği tesettüre uygur olsun. E şimdi buna bakarsan şu anda çoğu tesettürlüyüm diyenlerin durumu ne? Kasiyatun haria, giymiş çıplaklar buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Giymiş çıplaklar. Hanımlarımız kızlarımız onlardan olmasın inşallah. Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini unutmamak isteyenler. Öğrendiği ilimleri unutmamak isteyenler. Okuduğu kitaplardaki ilimleri unutmamak isteyenler. Veya bizim sohbetlerde dinlediklerini de veya başka bir ilim sohbetleri Unutmamak isteyenler ne yapsın? Hadis-i Şerif'te buyruluyor Her kim isterse ki Kur'an'ı hafız etmeyi Allah ona kolay etsin ve bütün ilim çeşitlerini böyle bellesin, ezberlesin, unutmasın, hıfz etsin Allahümme inni bi enneke mes'ul lem yüsel mis'luke ve la yüsel es'elüke <gülüyor> bi hakkı muhammedin rasulike sallallahu aleyhi ve sellem Aman yarabbi aman Sevgili Muhammed Mustafa'nın hürmetine, dostun İbrahim'in hürmetine, kelimin Musa'nın hürmetine, kelimen İsa'nın hürmetine, İbrahim'in suhufu, Musa'nın Tevratı, Davud'un Zeburu, İsa'nın İncili, Muhammed Mustafa'nın Furkanı hürmetine. Salavatullah ala Nebi ve ali Her vahiy vahiy hürmetine, her hükmettiğin hak hürmetine, her isteyene verdiğin muradın hürmetine, enbiyanın Duati esma hürmetine. ismi maksun, gizli, meknun, tertemiz, mübarek, mukaddes, hayy, kayyum, celal ve ikram hürmetine arşın direklerini dolduran esbanın hürmetine, göklerin kendisiyle durduğu, yerlerin kendisiyle istikrar ettiği, dağların kendisiyle sabit durduğu, gecenin kendisiyle karardığı, gündüzün kendisiyle aydınlandığı, çürümüş kemiklerin kendisiyle hayat bulduğu, ismin, ismin, ismin, ismin, Allah Allah, hak ile indirdiğin kitabın hürmetine, Bütün alemleri kaplamış nurun hürmetine bana nasip edesin. Neyi nasip edesin? Kur'an'ı ezberlemeyi. İlimlerin sınıflarını, türlerini muhafaza etmeyi ezberlemeyi. Ve bunları kalbimde sabit edesin. Gece gündüz bedenimi bunlarla çalıştırıp istihmal edesin. Beni yaşattığım müddetçe bu ilimleri unutturup bende de mahrum etmeyesin. Ya Erhemen Rahimin diye bitmiş. Bu dua okunursa faydalı mıdır? Aman yarabbi diyorum sana. Bütün esma üstüne bütün kütübümüz hele burada. Fakat burada esas yapılacak iş bal, safran, yağmur suyu, yağmur suyu bol. Yağıyor çok bu aralar. Kar suyu da olun. Yağmur suyu Nisan'da ekseri yağ. Nisan suyunu saklamakta fayda var. Ben bazı saklardım. Ama buluşsunuz yağmur suyu. Şimdi bal, Katıyorsun biraz, safran yağmur suyuyla ne yapıyorsun? Mürekkep yapıyorsun. Safran zaten esas mürekkebi yapan safran, hakiki safran bulursunuz. Yani şeyler de vardır, Mısır çasta falan. ve ne da nerede varsa, bunları buluyorsunuz. Bunları, kamış kalemler var böyle kalem, yazanlar yazıyor. Ben de onlarla yazıyorum kendime diyelim, efendim. Bazı kere mürekkep kalem içine de çektirsen onunla bile yazdığım oluyor. Eğer inceyse şey, safranı kalın değil de akışlıysa, suyu ise sıvıysa ondan da çıkıyor. Efendim, bal, ilk ama böyle bir şey duyduk. Var, ben bazı rivayetlerim, bal, safran, bal az katıyorsun. Safran ve yağmur suyuyla mürekkebi yapıyor musun? Yapıyorsun. Bu duayı temiz bir porselene yazıyorsun veyahut cama, camdan tabaklarda oluyor ya, cam veya porselene yazıyorsun. Ve bunu... Ondan sonra o suyla beraber bu safranla yazı üzerine dökünce ne oluyor o su? Safran su, suya geçiyor. Yazı duanın tümü nereye geçiyor? Suya geçiyor. Bunu aç karnına içiyorsun. Üç gün oruç tutuyorsun. Aç karnına derken sabah aç karnına değil. Üç gün oruç tutuyorsun, iftarda aç karnına içiyorsun. Akşam üç gün peş peşe oruç tutuyorsun. Üç günün iftarında bu suyla açıyorsun allah Teala Bir de bu duayı o 3 gün zarfında 5 vakit namazdan farz namaz 15 vakit Her farz namazın akabinde de duayı allah diye başlayıp salavatla başlayıp Amin dersin salavatla bitirirsin. Onlar burada da keşke her duayı yapsak otomatik yapmıyoruz. Hadiste ne varsa onu yazıyoruz. Ama size biz dua adabını 40 kere söyledik yani. Salavatsız, hamdisi salavatsız dua başlamayın. Sonda da amin deyin mühürleyin dedik. Ve salavatla bitirin dedik. Bunları biliyorsunuz yani. Ama yine söylüyorum. Üç gün boyunca farz namazların akabinde daha fazla okusan daha iyi olur. Bu duayı okuyorsun. Üç günün orucunun iftarında da bu suyla bu duanın çıktığı suyla iftarını açıyorsun. allah Azze ve Celle Kur'an'dan ezberlediklerini onun hafızasında baki kılacak ve ilimlerden, fıkıhtan ilmi halden, hadisten neyse Öğrendiklerinde Allah onu unutturmayacak inşallah ve lazım olduğu yerde ona bu ilimlerle amel etmeyi nasip edecek inşâallah Rahman. Bunun kaynağı nedir? Bu hadis-i şerifin kaynağı, ben bunu rüyada görmedim. Gerçi rüyada görülenlerle de amel edilmez anlamına gelmez. Çünkü İbn-i Cemre kitabını hazırlıyorum. Evinde bulunduranlara bile ne kadar fazilet var. buhariden muhtasar yapmış, muhtasar haşer yapmış. Evliyaullah için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en çok gören, devamlı görüşen rüyalarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Anlat millete. Ya Resulullah bunlar inkar ederler. Onlar inkar etse de ben onları izhar edeceğim. Sonra bütün ümmete duyulacak nasıl olsa şimdiden sen anlat bari. Ben onu anlatacağım, şey, millete duyurutacağım buyurmuş. Ve o rüyalarla, şimdi onları tercüme ediyor. El-Mera'l-Hisan, 40-50 sayfa sırf güzel rüyalar, zuhuratlarım diyor i̇bn Ebi Cemre, Kahire'de yatır, Evliya Allah'ın reislerinden, Meşrik-i sultanı. İbn-i El-İskender'i bile hikeme i, Hikem -i Atayi yazan çok büyük meşhur veli yazdığı az daha Kur'an olacak denmiş. Kâd-i Hikem-i Kur'an'ı. Ebu Hasan-i Şazeli'nin halifesi, Ebu'l-Abbas-ı Mürsi'nin halifesi, İbn-i El-İskender'i, Evliya reisi yani. Onu Rasulullah gördü rüyasında, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Meşrik-i sultanını ziyaret etmeyecek misin Ya Resulallah öyle bir vasıfta kimseyi duymadım, tanımadım. Kimi buyuruyorsunuz? İbn-i Ebi Cemre'yi duymadın, onu ziyaret et. meşrik Mahrib'in sultanıdır. Ondan sonra İbn-i -a -A İskender'i vasiyet ediyor ki, beni onun yanına gömün, hemen kabrinin karşısında. Ben gittim Karaafet'e ziyaret ettim. i̇bn Ebi Cemre burada, İbn-i -a -A burada. Meşhur i̇bn Humam, Humam, Kadir'i yazan Kemal i̇bn Humam, o da vasiyet ediyor, İbn-i -a -A İskender'i kabirden onun Kur'an'ına cevap vermiş. Koca İbn-i Umam, Hanefi ile Şafii'yi birleştirecek kadar mezhepte güçlü. Rasulullah Efendimiz rüyada gördü, mezhepleri birbirine birleştirme kalsın, ikisi ayrı buyurdu. Yoksa iki mezhepi birleştirecek, işte hatta. Kemal i̇bn Umam, Sivaslıların iftiharı tabii, Sivasi. Kemal i̇bn Umam da Kur'an okurken geliyor, İbn-i kabrini ziyarete görüyor Ayette, ve لَذْنَا شَكُوا هُدْ Suresi'te okurken, Şakî'lere gelince diye ayet, Cehennem gelince kabirden ses geliyor. Emma fina, اَمَّا نَحْنُ لَيْسَّ aşkı. Bizim içimizde şakı olmaz, ne konuşuyorsun sen gibi Pat bayılıyor düşüyor, ondan sonra ayılıyor Nereden geldi bu ses diyor ki Beni mutlaka bu zatın altına gömeceksiniz O da hemen türbeden iniyorsun, kimse bilmiyor orayı Altta bir kapı var giriliyor Mahsen gibi İbn-i da orada yatıyor Şimdi İbn-i Ebi Cemre'nin zuhuratlarında, rüyalarında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazları öğretmiş Zikirleri öğretmiş, ibadetleri öğretmiş ve onun şerhine çok mükafatlar vaat etmiş. Hatta o şerh Arapça. Ben tercüme edecek hal bulamadım çünkü bu kadar vaktimiz yok. Ama o kitap hakkında 40-50 sayfa uzun. Yani normal sayfalarla 100 sayfa birisi hale kadar ilim yazdık. Şimdi onları tavsiye ediyorum. Orada buyuruyorsa lazım. evinde bulundurana veya kendi mülkünde sahip olana dahi şu kadar müjdeler var. Ha bu ayet değil, hadis değil. Ama İbn Ebi Cemre'ye ben inanırım. İbn Ebi Cemre dedim mi? Koca İbn-i i̇skenderi gidiyor, onun dibine yatıyor yani. Seyyid Muhammed Ali bin bana, ben tanımıyordum. i̇bn Ebi Cemre'yi ziyaret et dedim, Mısır'a gittim gittim, etmedim, etmedim dedim. Ey vah! dedi, sen bir şey etmemişsin. Ya beni de ne üzdü mübarek adam. Sonra bir daha gittim, ziyaret nasip oldu. Buyuruyor ki, La yekıfı alâ kabrişakı. bir adam imansız ölecekse, bedbahtsa benim mezarıma gelip başımda durması nasip olmaz. Yani şunu demek istiyor. Herkese nasip olmaz o ziyaret. Onun için de bilinmiyor. Hala da gizlidir yani İbne Ebi Cemre. Yani rüyayla da amel olmaz demiyoruz. Tabii ki İbni Ebi Cemre gibi zatların alenen gördükleri zuhuratlarsa biz amel ederiz yani. Evliyaullah'a itikadımız var. Ama ve ben şimdi bu size duayı öğrettim ya yazdım ya bunun kaynağı var mı? Kaynaksız bir şey yazar mıyım? Bunun kaynağı normal hadis kitabı, Tabarani, Kitabut Dua. Evet. Üç cilt kitaptır, yani Riyad baskısı üç cilttir de normalde bir ciltte demek toplanabilir ama kalın. Kitabut Dua, meşhur muhaddis Tabarani Hazretleri'nin kendi kitapları mucemleri var. mucem Sagir var, mucem Kebir var, Tabarani çok. Bu ayrı, sırf dua ile ilgili bir kitabı var, müstakil. Hikmet Efendi Hazretleri ilk bana hediye etmişti, yani çok, çok eski. E sonra baskıları çoğaldı buralarda da. O kitab-ı dua, noh 1334, 3. cilde, 1422. sayfede bu Kur'an'ı unutmama ve ilimleri unutmamak için yapılacak şey çok da basit ama Allah Teala amele muvaffak eyleye. Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım, aklımızla ölene kadar metalanmayı nasip eylesin. Elden ayaktan düşürmesin. Gözümüzü, kulağımızı, bütün uzuvlarımızı bize bağışlasın. Allah'ım, biz öldüğümüzde hala onları sağlam eylesin Allah ım. Allah ım salli aleyhissinâ. محمد موعولى صل الله عليه وسلم. آمين. سبحان ربي العالى لا على لله رب العالمين. صلاة وسلام على سيد المرسل محمد موعولى صل الله اجمعين. الله منان سلك الجنة. نعود بك من النار. الله منان سلك ما قرب إليا من قبل نعمه. نعود بك من النار. ما قرب إليا من قبل نعمه. الله منان خير ما من نبيك محمد. الله عليه وسلم. نعوذ بك من الشر مستعذ بك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان عليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله منعذبك من الخير كل عاجلي واجلي ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجلي واجلي ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيتنا من قضاء فجعلك وترشدا اللهم ربنا اتمنا منك رحمة واهيلنا من أمرنا رشدا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 dar am dulcea, iar Rabben a alimini. Ilași Rafi Roghinavi Muhammadus al عليه وسلم a l i l-i m-a-i m-a-i m-a-i m-a-i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 ghayril maghdoubi alayhim wal amin